Değerli mezunlar, sevgili öğrenciler. Krezin Yasumaları İktisat, Siyaset ve Adalet Başlığı 42. İktisatçılar Haftası'nın 2. gününe hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi İktisatçılar Haftası'nın her bir günü vakitinize emeğe geçmiş değerli hocalarımızın anısına ya da onlara armağan edilerek yapılıyor. İktisatçılar Haftası'nın İkinci günde Sayın Profesör Roktor Akın İlkin'in anısına. Önce siz de hocamın özgeçmişini okumak istiyorum. 1935 yılında Eskişehir'de doğan Akın İlkin, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İsmaili'ye siyaset Bölümü'nde bitirdi. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan İlkin, 1985 yılında aynı fakülteye beten oldu. DPT'de bir süre genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan ilki, son olarak Tabir Has Üniversitesi'nde öğretim yapıyordu ve 2003 yılında aramızdan ayrıldı. Akın hocamın kızı ve oğlu bugün aramızda bir şeyler söylemek isterseniz buyurun. Istersen. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz ailece böyle bir anılmadan çok çok memnun olduk. Çok mütahsız olduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi istiyorum. İyi günler diliyorum. olanakları ve otoriterliğin sınırları başlığını taşıyor. Bu oturumun açış konuşmasını, sunuşunu yapılacak olan Sayın Gıza Tümen'in geçişini okumak istiyorum. 1941 yılında İstanbul'da doğdu. İngiliz Erkek Lisesi English High School'dan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Kanada Montreya Atmakil Üniversitesi'nden hukuk yüksek lisansı. Andro Üniversitesi Siyasal Vekiler Fücitesi'nden de siyasal Bilimler doktorası vardır. Avukatlık stajını yaptıktan sonra 1966 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren TÜRMEN, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. 1978'de Mahvelde Uluslararası Sivil Havaçlık Örgütü'nde Türkiye'nin temsilcisi oldu. 1970-1982 arasında Türkiye Eğitim üyesi olarak, BNB Deniz Hukuku Konferans toplantılarına katıldı. Egemeniz'in KUFA sahanlığı ve hava sahası konularında Türk-Yunan müdürlüklerine katıldı. 1985'te Singapura, ilk Türk yükelçisi olarak katıldı. 1984-94 yıllarında Dışişleri Bakanlığı'nda Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi ABİ İnsan Hakları'ndan sorumlu genel müdür görevini yürüttü. 1993'te BM Dünya İnsan Hakları Konferansında ve Agit İnsani Boyut Toplantılarında Türkiye'nin başkanlığını yaptı. 1994'te Derneğin Müsteşarı olarak atandı. 1996'da Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daireli Temsilcisi oldu. 1998 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcılarına seçildi ve 2008 yılına kadar görevi sürdürdü. 2008'de Türkiye'ye döndükten sonra Milliyet Gazetesi'nin peşe yazıları yazdı. 2011 seçimlerinde CHP İzmir Milliyet Vekili seçildi. Mecliste kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve Dört Bakanla ilgili soruşturma komisyonunda görev yaptı. 2009 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin Yılın Hukukçusu Ödülünü aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın özgürlüğü. Ortaklığı Teknik Üniversitesi'nin üstün hizmet ödülü ve 2010 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Cumhuriyet Ödülünü aldı. İnsan hakları ve hukuk konusunda yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve kitap bölümlerini yazmıştır. Güçsüzlerin Gücü Türkiye'de İnsan hakları adlı bir kitabı vardır. Sayın Hocam'ın konuşmasını yapmak üzere cemiyetine böyle bir toplantı düzenlediği için, beni de konuşmacı olarak davet ettiği için çok teşekkür ederim. Ee, tabii bu toplantının tarihi de e, ilginç oldu. E, referandumda hemen sonrasında düzenleden bir toplantı. E, i̇ster istemez referandumun bölgesinde e, kalacak bir parça. Evet. Şöyle başlayayım e, konuşmaya. 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği e, yıkıldıktan sonra bütün dünyada görülen demokratikleşme hareketi ve bunu yarattığı bir misaldı. E, belirli bir süre sonra momentumunu yitirdi. Bunu yerine günümüzde işte sağ populist rüzgarları e, getirdi. Sadece partiyle, yükselişinle birlikte böyle bir e, demokrasi karşıtı bir hareket. Bütün değerleri e, çiğneyen demokrasi karşıtı bir hareket e, başladığını görüyoruz. Aynı zamanda bu dönemde giderek artan bir biçimde demokrasi terbesi altında gizlenmiş diktatörlüklerin de çoğaldığını görüyoruz. Bu durum bizi demokrasi olan ve olmayan rejimler üzerinde yeniden bir değerlendirme yapma zorunda bırakıyor. Çünkü demokrasi olmayan rejimler bakımında şöyle bir eee ayrım var. Totaliter rejimler var. Totaliter totalitarizm 20. 30'lu yıllarda 1920'li 30'lu yıllarda İtalya'da faşist ideolojinin bir bir parçası bir komponent olarak ortaya çıktı. Mussolini bunu şöyle özetler. Her şey devletin içinde, her şey devletin, hiçbir şey devletin dışında değil ve hiçbir şey devlete karşı değil. Yani e, topluluğu ve düzeyi mutlak kontrolüne dayanır totalitarisi. Tabi Hitler'in Nazi Stalin'in işte rejimini de bu kavramın içine sokabiliriz. Şimdi George Orwell'in 1984 kitabında bu çok iyi anlatılır. Orada bir siyasal partinin düşünce, düşünce polisi vardı orada, düşünceyi kontrol eden ve eylemleri mutlak bir kontrol altına gösterir ve, ve televizyon ekran, televizyon ekranlarında sürekli bir propaganda, sürekli bir e, endoktrinasyon e, yapılır 1984 kitabında. E, Hannah Arendt, e, totalitarizmin kökenleri kitabında şöyle tanımlar totalitarizmin, direğin yaşamını her alanda egemenlik altına almaya yönelmiş, bir e, yönetim biçimi diye bir tanımlar. E, tabii insan yaşamını her alandan nüfuz etmesine belirli bir amacı vardır. Amaç belirli bir ideolojiye göre e, insan yaşamını insan doğasını dönüştürmeye e, dönüştürmektir. Aslında temel amaç budur. Bütün totaliter yaşamlarda yeni bir insan yaratılır. E, rejimle ve e, liderle özdeşleşen onun bir e, seçtiği için yeni bir insan yaratılır. 1970'li yıllarda totaliter ideolojiler eee bir revizyona uğradı. yani ikinci kuşak eee totaliter teoriler devresinde buna eee bu işte Foucault'nun kitaplarında falan da görüyoruz bunu. Yani totalitarizm değişkenlik oldu, değişkenlere e, uğradığını yani hem e, yoğunluk bakımından hem de otor ettiği alanlar bakımından değişik şehreler taşıdığına ileri sürer. E, bu revize edilmiş, yumuşatılmış otoriterlik. E, aynı yıllarda, aynı yıllarda e, Linz çıktı, Johan Linz. Johan Linz, otoriterlik, otoriterlik ve otoriterlik arasında fark olmaya ileri sürdü. Ve bu ayır gedici, otoritarlık ve totalitarlık arasındaki ayır gedici e, konusuduları ortaya koydu. Böyle baktığımızda o zaman 3 tane e, model karşımıza çıkıyor. Demokratik olmayan rejimler bakanında. Klasik totalitarizm, e, ikinci kuşak totalitarlık ve ve otoritel rejimler. Klasik to totalitel rejimler özellikleri şöyle özelliklere mümkün. Mutlaka bir ideoloji vardır. Tek bir ideoloji vardır. Her şey bu tek ideoloji tarafından öner. Tek bir, bir kişiye bağlı tek parti vardır. Karizmatik bir lider vardır. Bir polis terörü vardır. Bu polis terörü aynı zamanda silah kullanma titrenini evet, de içeri ve bir merkezi yapılanı vardır. Ama ikinci kuşak totalitarlık, yumuşatılmış totalitarlık biraz daha farklı özellikler gösteriyor. Gene bir lider çevresinde dönüyor. Hukuk düzeni bağımsızlığı ortadan kaldırılmıştır. Ahlaki değerli kontrolü söz konusudur. Halk kitlelerinin mobilizasyonu vardır. Ve bu kitlesel e, destekli aranan bir meşruiyet söz konusudur. Bu yumuşatılmış totalitallik rejimleri belirli bir ideoloji tek parti ve devlette partili bütünleşmesi seçisi e, üzerinde oturur. Güvenliks'in otoriterlik e, rejimleri ise e, şu özelliklere sahip sınırlı bir çoğulculuk vardı burada. Yani birden fazla parti vardı birden fazla parti seçimlere girer. Ve Linse göre belirli bir ideoloji yoktur ama belirli bir zihniyet vardır. Bir menüte vardır. Ee, kitlelerin mobilizasyonu yoktur. Ee, onun yerine bir toplumsal depolitizasyon, toplumsal apati bir söz konusudur. Fakat sonradan Linz'de kavga etmiştir ki e, bu e, popülist direncilerde kitlesel mobilizasyon olabilir. Lider Tabi vardı, tek bir lider vardı ama liderin e, sınırları yanlış bir şekilde çizilmiş olsa bile ne sınırlar içinde, hangi sınırlar içinde hareket edeceğini önceden bilmek mümkündür. E, bunun yanında belki şu özellikleri de eklemek gerekir her iki kategori gerek Genek otoriter, genek otoriter gördüğümüz şey korku vardır mutlaka korku. Korku toplumu yaratılır. Ee, korku e, bir tanım korkunun başımıza gelecek diye efalatlığımız büyük bir kötülüğü daha hafif bir kötülükle atlatma duygusu bunu deniyor. Ama, ama Halalent'in söyledi belki daha doğru diyor ki Halalent korku toplumunda yaygınlaşır ama korkunun bir yararı da yoktur. Çünkü korkuya dayanan davranışlar Okulun tehlikeyi önlemekte yetersizdir. Yani <gülüyor> aslında bu e, gerçi bütün bu otoriter ve totaliter rejimlerde vardı ve tabi e, bu rejimlerde bir de hukukun kişiselleşmesini görüyoruz. Hukuk bağımsızlık yani bağımsız yer ortadan kaldırıldı gibi hukuk aynı zamanda kişiselleşiyor. Yani işte bu kalsiyum gibi görüşlerimde tabi e, çok şeydir. Yani egemen e, İslam durumunda kararlaştırılan kişidir. Ve bir kere istisnaldığında kararlaştırdıktan sonra ondan sonra hukuk, hukukum kaynağı o egemendir. <gülüyor> hukuk o egemenin ağzından çıkardı Hukuku yapan olur. Hukuk yaratan o liderdir. Şimdi Türkiye bunlardan hangisine geliyor diye baktığımız zaman. Türkiye bu sınıflandırmalardan hiçbirine ham olarak oturmuyor. Her üç sınıftan da bir takım özellikler almış kendi bünyesine. Ama en çok <gülüyor> ikinci e, kategori, yani belki e, işte ılımlaştırılmış e, totalitarism dediğimiz kategoriden aldığı özellikler var. E, şöyle ki bir lider sultası var yine Türkiye'de, var, karizmatik bir lider var ve e, çevresi bir lider kültü yaratıyor. E, i̇ktidarın kişileşmesini görüyoruz, hele son referandumdan sonra bunu daha çok görüyoruz. hukuk düzeni bağımsız değil. Ee, yani şimdi lidere bağlı yeni bir anayasayla hukukun kişiselleşmesini de görüyoruz burada. Yani özellikle OHAL ilanından sonra e, bu yeni referandumdan sonra yürülebilir o OHAL ilanından sonra lider e, tam bir kanun koyuncu oluyor. Kendi yaptığı yasaları kendi uygulayacak hem kanunu yapıyor hem yasa yapıcı hem de uygulayıcı haline geliyor. Ee, bilirli bir ahlak anlayışı topluma empoze ediliyor bu Türkiye'de. da evet diye evet, cevaplandırabiliriz. Halk kitlelerinin mobilizasyonu <gülüyor> ve toplumsal apati aslında Türkiye'de ikisi beraber biliyor. Yani e, iktidarın başı vergedildikçe halk mobilizasyonuna başvuruyor, kitleleri mobilize edebiliyor. Ama onun dışında toplumda bir depolitisi bir toplum yaratmak işine geliyor. Yani sadece seçimden seçime sandaljiden ama e, onun dışında işte verilen hizmetlerle yetinen ve işe karışmayan bir toplum yaratmak da işine geliyor. Aslında onun için kitlesel mobilizasyonla e, toplumsal apati e, Türkiye'de Türkiye'deki rejimde el ele yürüyor. E, meşruiyet kitlesel destekte aranıyor. Belirli bir ideoloji var mı? E, belirli bir ideoloji var. Evet. Yani bütün bunları amaca yani belirli bir Türkiye'ye işte İşte daha çok Sünni İslam tekselli. E, böyle bir ...Türkiye yaratmak ve yeni bir Türk insanı... ...yaratılıyor. Parti-Devlet... ...özdeşleşmesinden... ...söz edebiliriz. Ve Türk toplumunda korku var. Türk toplumunda... ...herek altan bir şekilde insanlar korkuyor. başlarına ne geleceği bilmiyorlar. Seslerini çıkarırlarsa ne olacağını bilemiyorlar. E, hukukun bağımsız olmadığı bir yerde... ...hiçbir e, hukuki güvenceleri de yok... O yüzden korku Türk toplumunda çok egemen bir duygu. İşlerinden atılmaktan korkuyorlar, ceza ile korkuyorlar, Seslerini kalmaz, onun için sesini bir toplum ortada. E, bunlar hepsi ikinci kategori e, totaliter rejimlerden alınmış özellikler. Ama dinsin otoriter e, modelinden de alınan özellikler var. Bir sınırlı çoğulculuktan söz edebiliriz. Tek bir parti yok Türkiye'de. Ee, Türkiye'de birden fazla parti var. Birden fazla parti seçeneği geliyor. Ee, medya büyük ölçüde e, iktidarın egemenliği altında. Ama gene de bir iki tane e, iktidarın egemenliği altında olmayan e, medya organına rastlayabiliyorsunuz. E, klasik totaliter teorilerden alınmış e, ne var? E, endoktrinasyon var korkunç bir e, hükümete bağlı medya organlarıyla bir e, propaganda büyük bir endoklidansiyon var. Onun için Türkiye'deki rejim baktığınız zaman her üç kategoriden de e, bir takım özellikleri alındığını görüyorsunuz. Şimdi yeni dönem e, bir şey, yeni bir dönem e, açılmış bölümde Türkiye'nin bu anayasa değişiklikleriyle Yeni bir hegemonik bir yapı kuruluyor. Ee, buna, lins sultanist rejim diyor. Yani bir lidere bağlılar. <gülüyor> Her bir lider sadaka, bir sultanist bir rejim. Sultan olmasa bile sultançı bir rejim olarak tanımlanabiliyor. diyor. Ee, bu yeni bir hegemonya kuruluyor dedik. Bu yeni hegemonya eski hegemonya özelliklerini taşıyor ama onu kumus hallaşmasına onların daha da ileri götürülerek daha kurumsal bir nitelik kazanmasını sağlıyor. Yani iktidarında gördüğümüz en önemli özelliklerden biri kutuplaştırmaya da iktidar. Yani bir tarafta bir merkez var. Bu merkez işte yerli ve milli bir merkezdir. Öbür tarafta da yerli ve milli olmayan bir çevre var. Millete yabancı, ve, ve potansiyel olan ait olan böyle bir, bir çevre var. Bu iki, bu merkezle çevre arasındaki kutuplaşma yani AKP iktidarının temelini oluşturuyor. Ee, bu e, başkanlık sistemiyle, yeni kurulan e, hegemonyayla bu kutuplaşma ortadan kalkmayacak. Tam tersine bu kutuplaşma daha da artacak. Yüz e, artacak ve yani bence kutuplaşma artık bir araç olmaktan, iktidarda kaldığında bir aracı olmaktan çıkarak sistemin esaslı bir unsuru haline gelecektir bundan böyle. Kurulan sistem aslında planisitçi bir otoriterliğini de bütün özelliklerinden taşıyor çünkü Başkanın kişiliğinde bir günlük bir güç yoğunlaşması söz konusu ve evet ya hayırdan oluşan bir karar gücü. Aslında Türkiye'de yapılan her türlü seçimde, her türlü referandumda plibisit ideyini taşıyor. Tek bir lider, yetki, onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Onaylıyorsunuz, tek bir onaylamıyorsunuz. Aslında her oylama ister seçim olsun, istenmez karar olsun, örtülü bir şekilde bu şeyi taşıyor. Bu bu. İtiliği taşıyor. Ee, ve lider tabi bu rejimde kamusal kanaatleri e, e, üretiyor. Manipüle ediyor, üretiyor ve algı operasyonlarıyla bunları oluşturuyor. Şimdi burada seçimler tabi çok önemli. Böyle rejimler seçimler çok önemli. Ee, i̇şte Pop, Popper'ın da öyle bir lafı var, diyor ki diktatörlükler yönetilenlerin hükümeti ancak başarılı bir ihtilal ile değiştirebileceği rejimlerdir. Demokrasiler ise hükümetten, hükümetleri seçimle değiştiği rejimlerdir. Bu e, bu kadar e, siyah beyaz değil galiba günümüzde. Çünkü günümüzde e, demokrasi kalitesi altında gizlenen diktatörlüklerde yapılan seçimlerde rekabetin tam olmadığı Eşitsiz koşullarda böyle bir e, rekabetin söz konusu olduğu yarı serbest seçimleri görüyoruz. Yas yani seçim gene var ama e, rekabet yok. Bu e, eşitlik yok. İşte bu son yaşadığımız etkaramda belki de bunun en iyi örneği. Bu devlet olanaklarının tamamen bir parti için kullanıldığı, seçimler, türlü baskılar altında e, bağımsızlık ile yapılarak kazanılan seçimler. Ve bu seçimlerin amacı demokrasi görüntüsü korumak. Demokrasi altında izlenen diktatörlüklerden söz ediyorsak bu seçimlerin amacı e, demokrasi görüntüsünü vermek. E, ve bu rejimlerde seçimler tabii tek meşhuriyet kaynağı. Bir kere seçim olup getirdikten sonra, seçimler iç başına geldikten sonra seçimler iç başına gelen iktidar her şeyi yapabileceğini bu da yetkisi olduğuna e, karar veriyor ve bu böyle bir e, Ne yapmalı? Bundan sonra ne yapmalı? E, mahkemenin bir güzel bir lafı vardı, der ki her rejim belirli bir bozulma eşiğine sahiptir. Bu sadece kurumlar için geçerli değil, aynı zamanda insanlar için de geçerli. Bozulan kurumlar insanları da içine çeker. Onlar da e, belirli var. Yani e, AKP iktidarı da 15 yıllık böyle bir iktidardan sonra bir e, bozulma eşiğinin içinde olduğunu düşünüyorum. Bu sadece kurumsal değil, gerçekten aynı zamanda insanlarla da ilgili bir bozulmaktadır. E, şimdi e, referandum sırasında, bence en önemli şey referandum en değerli şeyin... E, Evet e, kampanyası bir siyasi partiye sıkışmışken bir siyasi partiye sıkışmışken hayır kampanyası hiçbir siyasi partiye sıkışmadı. Hayır kampanyası çok geniş kitleler tarafından yürütüldü, bir sivil toplum tarafından yürütüldü ve bir e, demokrasi blok ortaya çıktı. Bir hak hareketi dönüştü hayır kampanyası. Bence e, bu e, hayır kampanyasının e, bu referandumun en değerli yanı bu. Bu ortaya çıkan halk hareketini, bu dinami e, referandumdan sonra da muhafaza edebilmek önerdi. Bu dinamik e, aynı zamanda yönetmek lazım, doğru yönetebilmek lazım bu, bu dinamiği. Sadece muhafaza etmekte kalmayayım. Tabii ki ortada böyle bir demokrasi mücadelesi var ve demokrasi krizi var Türkiye'de. Çok uzun zamandır devam eden ve giderek artan bir demokrasi krizi var bu demokrasi krizi içinde elbette ki bir demokrasi mücadelesi verebilmek lazım. Onun için bu demokrasi biliyordu. Ortaya çıkan bu halk elbette ki bir e, demokrasi mücadelesi verecek. Demokrasi içinde kalarak bu demokrasi bir direniş ortaya koyacak. Ama bununla yitirmeyip, sadece direnişle yitirmeyip aynı zamanda bir siyaset üretimliği bilmesi çok önemli diye düşünüyorum. E, i̇nsanlara, Türk toplumuna Başka türlü bir seçenek, başka türlü bir Türkiye'nin mümkün olduğunu gösterebilmesi bence çok önemli. Böyle bir e, entelektüel bir bir faaliyet içinde de olabilecek bir blok bu. Ve bunu yapabilmek lazım. Yani e, başka bir Türkiye, başka bir demokrasi, daha ileri bir demokrasi mümkündür. Bu tam da Türkiye'de de, diktatörlüğe giderken yapılacak bir şey. Türkiye'de diktatörlüğe giderken halka ...yeni bir Türkiye'nin e, sınırlarını çizebilmek lazım. Bu bence e, çok önemli. Nasıl bir Türkiye? Barışçı bir Türkiye. Barışın sağlanması lazım, katılımcı bir demokrasi olması lazım, çoğulcu bir demokrasi olması lazım. Herkesin kendi farklılıklarını muhafaza ederek eşit bir biçimde yaşayabileceği bir demokrasi e, modeli getirebilmek lazım. Katılımcı bir demokrasi modeli getirebilmek lazım. Katılımcılık yerelde olur. Onun için yereli güçlendiren, ademin merkeziyetçi bir sisteme geçen başka bir demokrasi modeli, halkın kendi ihtiyaçlarını karar verebildiği, kendi kararlarını alabildiği, küçük ünitelerde bu, bu, bu kararların oluştuğu başka bir merkezden gücün yerelle devredildiği halka devredildiği bir demokrasi örneği olması lazım. Ve e, ve ortaklıkçı bir demokrasi. Eğer barış istiyorsak, bir toplumsal uzlaşı istiyorsak e, toplumsal uzlaşıyı sağlamak için mutlaka bir ortaklıkçı demokrasi modeli üzerinde düşünmek lazım. Yani e, e, Lippard'ın e, Söylediği, bu ortaklıkçı demokrasi her, her ülkeden her ülkeye göre değişir. Özelliklere göre değişir ama hemen yani, ilke olarak iktidarın yoğunlaşması değil, iktidarın paylaşılmasını kabul eden bir zihniyet olması lazım. Böyle bir demokrasi e, öngörmek lazım. Böyle bir demokrasi, e, bunların hepsi tabii yeni bir anayasaya yani ihtiyaç gösteren şeylerdir. Yeni bir anayasa yapılması gerekir. Bütün bunlara bir şeyler. Ee, bu anayasa, e, çok e, önemli bir şey diye bir konu diye düşünüyorum. Çünkü anayasası yapılmasında engelleyen neydi? E, neydi? AKP'nin başkanlık sistemi önerisiydi. Çünkü bu bitti. Yani bir şekilde <gülüyor> bu engel kalktı yeni anayasanın önünde. O zaman e, yeni bir anayasa anayasacalışmalarında yeniden dönmek bir kere mümkün. Ama ...nasıl bir demokrasi, nasıl bir anayasa istediğimiz e, çok önemli. Bunun için anayasanın katılımcı bir yöntemle yapılması önemli. Yani bu katılımcı yöntem derken sadece e, sivil toplumun herkesinden görüş alan... ...ondan sonra 24. dönemde yapıldığı gibi o görüşleri böyle bir depoda muhafaza eden... ...ama hiçbir zaman müzakerelere aktarmayan bir e, yöntem değil. E, sivil topluma danışan, görüş alan... Ama müzakereler sırasında da sivil toplumla teması muhafaza eden, yani sivil toplumun da aktif olarak katıldığı, anayasayla uğraşan hiç olmazsa demokrasi, sivil toplum toplumun anayasa yapımına e, direkt olarak katıldığı bir süreç olması lazım. İşte bu süreçte bu yeni bir Türkiye, yeni bir demokrasi e, kampanyasını da beraber yürütmek lazım diyorum. E, bence Bundan sonra yapılacaksa şey, siyasetle inanmak, demokratik bir projeyi toplumdaki herkes için üretmek olmalı ve kolektif bir tahayyül yaratmak çok önemli. Kolektif bir e, hikaye yaratmak ve insanların bu hikayede kendileri bulabilmeleri, bu hikayeye inan inanmaları ve bu hikayeyi e, yeri götürmek için çaba göstermeleri ve bu da aktif bir yurttaş olarak katılmaları bence çok önemli. E, bu, bunlar yapılabildiği takdirde inanıyorum ki Türkiye'de demokrasi yeniden kazanmak mümkündür. Türkiye yeniden demokrasiyi kazanmak zorundayız. Çünkü başka türlü bir Türkiye, çok kararlı bir Türkiye'dir. Çok e, hepimizi uluslararası etkilen bir Türkiye'dir. Ama umudu kaybetmeden, mücadeleyi gürülterek ve aynı zamanda yapıcı, demokratik bir mücadele içinde Yeni bir Türkiye yarattığında mevcut olacağımı inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Hocamıza konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi demokrasinin olmak üzere oturumlarla ilgili başlıca oturumuzda. ...başkanlık edecek olan sayın Burhan Şenatarı da özel girişimler yapmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Profesör Doktor Burhan Şenatar, aynı fakültede asistanlığa başladı ve doktorasını da aynı bölümde tamamladı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine geçen Şenatar, çeşitli tarihlerde İngiltere, Federal Almanya ve ABD'de çeşitli üniversitelerde ...konuk araştırmacı olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında Cumhurbaşkanı Kontenjanı'ndan Yüksek Öğretim Kurulu üyeliği yaptı. 1970'lerde Asistan Derneği'nin KUMAS'ın İstanbul Şurga Başkanlığı, 1990'larda Üniversite Öğretim Üniversitesi Derneği'nin Genel Sekreterliği ve Başkanlığı'nı 2000'li yıllarda da TÜSES'in başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Şen Atalar, 2000 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Üniversitesi'nde Öğretim Üniversitesi. Oturun, başlatmak üzere buyursak. Geldiğimde <Gülüyor> içimde hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, bu toplantıyı düzenleyen İktisat Fakültesi mezunları cemiyetinin yöneticilerine ve bu toplantıya gelmeye geçerli olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. 41. toplantı bu. Dolayısıyla gerçek anlamda gelenekselleşmiş bir faaliyet, bir çalışma. Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu dönemde yapıldığını düşünüyorum. Referandumdan önce yapılsaydı bürültüye giderdi. Referandumdan sonra yapılması özellikle daha da yararlı oldu diye düşünüyorum. Ve biraz evvel bize çok geniş kapsamlı sunum yapan Rıza Türmen'e de çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi, aydınlatıcı ve sağlam bilgiler sundu. E, kendisi güzel bir espri yaptı. İnsan yaşlandıkça dedi, özgeçmişi de uzun tutuyor dedi. <gülüyor> Fakat özgeçmişinde çok önemli bir eksik vardı. Rıza Bey çok güzel bir yolonser çalıyor. <gülüyor> Bundan sonraki özgeçmişlerde duyulmasını çok arzu ederim. Ee, devlet görevinde bulunmuş ve Türkiye'de çok önemli etki yapmış, bir isim daha var, Biyolonser'le birlikte alınması gereken, o da İsmet Paşa'dır. Yani yaşadığı dönemlerde Biyolonser çalan bir devlet Cumhurba Cumhurbaşkanı ve Başbakan gerçekten insanda müthiş bir hayalet uyandırıyor. E, bu toplantının Adına düzenlendiği Akın İlkin hocamızı da saygımda alıyorum. İzlerden yani 60'ların ikinci yarısında mezun olanlardan ve 10 yıl önce mezun olduğu için bizler için abiler koşarındaydı. Akın abi, Erdoğan abi, Necat abi, Rahmetli Nuri abi gibi. Ve <gülüyor> iktisat kalitesine yaptığı hizmetlerden dolayı da şükranla alıyorum. Bir de izninizle İktisat Fakültesi ile Hukuk Fakültesi kardeş fakültelerdir. Aynı çatı altındadırlar. Ve bizim zamanımızda İktisat Fakültesi'nde öğrencilik yapanlar bugünkü yan dalkıda hukuk dersi okurlardı. Hatta çok hiç hoşlanmazdı deniz ticaret hukuku başta olmak üzere. Ve e, hukuk fakültesinde hukuk konusunda ve anayasa hukuku konusunda Eski hocalardan sonra gelen iki tane yıldız vardı. Bunlardan birincisi rahmetli Bülent tanördü. Ben samimiyetle bir şey söyleyeceğim. Rahmetli Bülent hayattayken hukuk konusunda, özellikle siyaset ilişkili hukuk konusunda Bülent'e danışırdım. Bülent'i kaybettik. Allah uzun ömür şimdi Rıza Bey'e danışıyorum. Ve... Bir ikinci önemli anayasa hukukçusu Erdoğan Tezviçti. İki gün önce kaybettik. O da gerçekten anayasa hukukunda son dönemde İstanbul Üniversitesi Hukuk Böktesinde Bülent'le birlikte iki tane güvenli yorumcu idi. Bazı konularda farklı görüşleri oluyordu şüphesiz ki bazılarını anlamakta ben de zorluk çekebiliyordum bazen. Ama esas itibariyle sağlam bir hukukçuydu. İkisi ayrıldıktan sonra bunu üzülerek söylüyorum İstanbul Hukuk Bakültesinde ağır top denebilecek, ciddi güvenilecek bir anayasa hukukçusu kalmadı. Ve yakın gelecekte de olacağına ihtimal vermiyorum. Bu da Türkiye Üniversitelerinin acı gerçeklerinden biri. Şimdi e, bendeniz bu oturumda konuşmacı olarak bize katkı yapacak arkadaşlarımızı davet edeceğim. Özgeçmişlerini konuşmalarına başlarken sunacak Dolayısıyla alfabetik sıraya göre doçent doktor Seni İsmet Akça, doktor Sayın Gündüz Türkçuoğlu Profesör doktor Sayın Ersin Kalaycıoğlu, doçent doktor Sayın Kişemden Boğuzluk davet edecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi söz sırasıyla ilgili kısa bir müzakere de bulunduk ve ben söz gümüşle sükut altındır söz büyüğü su küçüğüm diye Ersin Kalayıcıoğlu'yla başlıyorum. 20'şer dakika tabii ki çok e, baskı altında hissetmiyorum. Sayı e, sonuç gücüler. E, Berabınızı anlatmanız çok daha önemli. 20, inanıyoruz. Ama 20 dakika civarında diyelim. Buyurun Ersin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de Akın Hoca'mıza bize sanayi iktisadı öğretmişti. Burada saygı <gülüyor> da almak isterim. Aynı zamanda bütün vefat etmiş olan uh, İktisat Fakültesi hocalarımızı uh, ve 41 yıldır bunu sürdürebiliyor olması dolayısıyla cemiyeti tekrar tebrik ederim. Bunun bir parçası olmaktan yok uh, İktisat Fakültesi mecunu olarak gurur duymak benim bir de bu gün 3'te ee, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne siyaset bilimi doktorası yaptım. Ee, bir daha rektisaflık liseye döndüm. Beş sene çalıştım. Sonra siyasal bilimlere, oradan Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Ondan sonraki yıllarında da e, Boğaziçi'nden emekli olduktan sonra Sabancı Üniversitesi, Işık Üniversitesi'ne Sabancı Üniversitesi'nde çalıştım. Kısaca özetleyim. Ee, İnan sonra. Hocam özgeçmişler, umut değil o önemi yok. Yani ben de şey. evet, <gülüyor> önemi yok. Ben de o başladıktan sonra fark ettim. Evet. Ben, ha, anımsattım evet. Siyasal katılma ve temsil üzerine çalışıyorum. Doktor atızım. Siyasal temsil üzerine, meclis üzerine. Dolayısıyla meclisteki yapılan değişiklikten büyük ölçüde mesleki hayatım itibariyle etkilenmiş durumdayım. Çok ağır bir terbiyeydi meclis. Bunun altından kalkabileceğini ben düşünmüyorum. ama zaman itibariyle ile süreci nasıl işleyeceğini göreceğiz. E, Birinci konuşma bana verildiği için bazı temel özellikleri anımsatmak istiyorum bu konuşmada. E, diğer arkadaşlar bunların üzerine e, kendi görüş, görüşlerini ve aynı zamanda e, sunumlarını e, belki bir iktidar dayama kolayları görürler. Aynı olarak bilmezler. <gülüyor> iki tane farklı rejim tipi demokrasi ve otoriterlik özelliklerinden Rıza Bey bahsetti. Fakat ben demokrasinin özelliğini bir kez daha uygulamak istiyorum. <gülüyor> demokrasi en basit anlamıyla halkın kendi kendisini yönetmesi rejimidir. Aristobun'dan 2500 yıl kadar önce yazmış olduğu politika bu şekilde tanımlıyor ve iki ay Diyor ki halk, halk için yönetilirse demokrasi olur. Halkın yönetimi çoğunluk için olur da halkın tamamı için olmazsa demokrasi olur. Diyor. Biz nedense demokrasi kavramını tercih etmiş durumdayız. Kimokrasiyi pek tutmuyoruz. Ve demokrasiyi demokrasi'nin bozulmuş şekli olarak kabul ediyor kitabında. ve Dolayısıyla bu pek uzun ömürlü olmaz, sürmez diyor. Ve sınırlardan bahsediyorsunuz. Bunun sınırı olarak da Ağzı iyi laf yapan, demagog birileri çıkar, kitleyi sürükler ve demokrasiyi sonlandırır, diyor. O tarihteki size devletlerinden de, de birçok örnek var. Başlangıcı böyle. Ve demokrasi uzun süre unutuluyor. Rejim olarak kullanılıyor. Çok sonlandırıyoruz. Ee, önce Britanya'da, sonra Amerika Birleşik Devletleri'de... Hollanda Devleti Tavukası'nda, ondan sonra dünyanın geri kalanında gelişmeye başlıyor. Ve bu yakınlarda Samuel Huntington'un iddiası bine kabul görmüştür. Üç dalga şeklinde biri 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı, ikincisi 2. Dünya Savaşı, üçüncüsü de 1974'ten itibaren Portekiz'in Salazar Rejimi'nin, arkasından da İspanya'daki Frankolojinin çökmesiyle ve Latin Amerika'daki benzer çöküşlerle başlayan bir süreçte üçüncü dalga olarak gelmiştir. Dünyanın üçü de hayatını tamamlamıştır. Şu anda bir dördüncü dalga olup olmayacağını da bilmiyoruz. Şimdi kendi kendini yönetip dediğiniz zaman bunun küçük sese devletlerinin oluşması basit. Ortada bir agora var. İnsanlar <gülüyor> burada toplanıyorlar ve sadece erkekler ve sadece aileyi temsil edecek hane halkı reisleri. Dolayısıyla 10.000 kişilikler Atina'da eğer George Sefain'in yazdıkları doğruysa 660 kadar halk var. Geri kalanı halktan sayılır. Kadınlar sayılıyor, köleler sayılıyor, çocuklar sayılıyor, gençler sayılıyor. Sadece ana halkı rekistleri. Bunlar üçte biri iki yıl içerisinde yönetiyorlar. Ondan sonra geri kalanları da e, iki yıl sonra bir diğer üçte biri geliyor. Üç dönem sonra herkes hem yönetimde hem yönetilmiş olarak toplumda var olabiliyor. Dolayısıyla yönetimin ne olduğunu herkes biliyor ve yönet yönetimde olmanın sorumluluğunu düşünerek oy veriyor. Çok sofistike bir kurulama. Bize bugün yapma şansımız yok. Özellikle büyük toplumlarda Hindistan gibi 1.3 milyarlık bir toplumda bir demokrasi bunu nasıl geçer? Geçemez. Dolayısıyla. Temsili bir demokrasinin hayata geçiriyoruz. Temsili demokrasinin hayata geçirilebilmesi için de bunun çalışmasını sağlayacak temel koşulların olması gerektiği ifade ediliyor. Rıza Bey'de konuşmasına vurguladığı esas itibariyle yarışmacı bir ortam olması lazım. Sizin daha kolay anlayacağınız bir terminolojiyle piyasa benzeri bir durum olması lazım. Bu yarışmanın olabildiğince hakça kolay herkese eşit koşullar sağlanması lazım. Bu şartlar içerisinde yarışma yapılabilirse o zaman tercihlerin yığışmasından ortaya belli bir sonuç çıkıyor. Bu sonucu ya çoğunluk esasına göre ya da çoğulculuk esasına göre kabul edip bir yönetim biçimini kurabilirsiniz. Bu tür bir yapının esas itibariyle demokrasi olamayacağını biraz da Halisto'da medfiye ederek Robert Dahl 1971'de yazdı kitapta poliyarşi olarak tanımlayalım. Demokrasi terimi kirlendi, ayağa düştü. Herkes demokrasi diyor. Anlamı da kaldı. Dolayısıyla siyaset bilimci olarak poliyarşi kullanıldı dedi. Veya İngilizce poliyarşi Ve bunun tanımını yaptı. Ona göre her şeyden önce seçme ve seçilme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, dernekleşme özgürlüğü, toplamda ve barışçıl gösteri özgürlüğü, basın ve medya özgürlüğü, kurumsal basın ve medyanın farklı sermaye ve çıkar gruplarının elinde bulundurmaları keyfiyeti, hükümet politikalarını yapan kurumların halkın oyları veya başka tercih belirtme yöntemlerine bağlı olarak oluşması ve çalışmasının sağlanması, siyasal liderlerin ve partilerin halkın destek ve oylarıyla iktidara gelip gitmesi olarak bu koşulların tamamı olursa polyak şovuyla oynanabilir dedi. Bunun gerçekleşmesi için ise iki tane temel kurumsal olgu olması gerektiğini iddia et. Bir tanesi, <gülüyor> yani iki sütun üzerinde yükseldiği bir, bir tanesi inklusif ediliyor, bunun tam tutçusu yok. Yani kapsayıcı, kavrayıcı, içine dahil edici bir süreç. Bu sürecindeki temel kurumu var, Birisi yasal katılma, biri siyasal katılma ögülü temsilin. Siyasal katılmanın ve temsilin olabildiğince kolay, rahat, korkusuz, herhangi bir şekilde korku söz konusu olmadığı, olabildiği noktada bireylerin kararların alınmasına ve kendi seçtikleri kimselerin çalışmasına katkıda bulunmaları, bu kararlarda kendileri görmeleri, onları denetlemeleri ve gerekirse değiştirebilmeleri imkanlarının üretilebilmesinin. İkincisi ise beğenilmeyen kararlar her zaman ortaya çıkacaktır. İnsanların düşüncelerine, inançlarına, imanlarına yahut çıkarlarına aykırı kararlar alınacaktır. Buna itiraz edilir. Bunun korkusuzca ve rahat yapılabilmesinin ikinci temel meydana getirdiğini, buna itiraz, hakkı veya itiraz biçimi olarak contestation diyor İngilizce. Ve dolayısıyla bunun temel kurumunda muhalefet Dolayısıyla siyasal katılma, temsil ve muhalefet poliyarşı tanımının temel güçlü unsurudur. Bunların güçlü olmadığı yerlerde poliyarşiden bahsetmek mümkün değil. Bunun içinde demokrasinin düzenli, özgür ve hakça seçimlerle siyasal liderlerin değişimini sağlayan bir kurum olarak gelişmesi gerekir. Dolayısıyla muhalefetin bir dahaki seçimde iktidara gelme şansının yüksek olduğu rejime <gülüyor> demokrasi diyoruz diye bir başka tanımı Adam Jorstin bundan 20 kadar önermiş bir Dolayısıyla bu tür bir ortam yaratılabilirse ve bu sürdürülebilirse demokrasinin bir şekilde çalışması sağlanacaktır. Bunun e, sınırları var mı? Var. Sınırları özgürlüklerin ve hakların suistimal etmesi. Anistum'un bahsetmiş olduğu gibi özellikle halkın duygularını ve bir yöne doğru çekmek söylediğiyle demokrasi dışına küçük adımlarla çıkılabilmesi ki bunun çeşitli örnekleri 1920'lerde İtalyan faşistleri ve Alman nazileri daha sonra Peronist arjani ve ondan sonra bu yöne kadar gelen çeşitli örnekleriyle verdiler. Dolayısıyla bu yapının bir kere kurulmasında mükemmelen çeşitlerini varsaymanız söz konusu değildir. Onun için bunun bir takım sahiplerinin koruyucularının, koruyucularının olması gerekir. Tabii sonuçlar bunun koruyucusu seçmendir. Seçmenin irayeti, insafı, izanı, düşünce kapasitesi bu tür eylemlerin başarısız veya hakim kalmasının sağlamak durumundadır. Ama seçmen amorf bir kitledir. Bunun içerisinde daha güçlü olanlar ve ağırlık verilenler var. Bunların içerisinde iki tanesi öne çıkıyor. İskandinav ülkelerinde işçi ve işçi sendikaları örgütlenmeleri, Batı Avrupa'nın geri kalanında ve Kuzey Avrupa'da ortasında. Bunlar demokrasinin pekçiliği. Temel itibariyle sahibi bunlar ve bunlar çerçevesinde demokrasi performansı ediyor. Bunlar zayıflarsa demokrasi var. Yine Aris Bey'e dönecek olursak politika kitabının sonuna doğru diyor ki bu demokrasinin iyi çalışması için gelir dağılımının olabildiğince eşitlikçi olması ve orta sınıfın olabildiğince büyük bir kapasiteye ulaşması gerekiyor. Bunlar olmazsa çalışma Daha kolay çünkü. Sadece orta sınıf değil fakat işçi sınıfında güçlü olduğu, iyi örgütlendiği, katılma ve temsili bir şekilde kontrol edebildiği İsveç örneğinde demokrasinin tek partinin 1920'lerin ortasından 1950'lerin ortasına kadar 30 küsür senelerde bulunmasına rağmen seviye kaybetmeyerek sürdüğünü görüyor. Dolayısıyla böyle istisnalar var. Onun için bunlar yapılabilir şeyler ama burada tevkali eşitlikçi bir yapıda temsili ve takılmayı güçlü kılan ve muhalefeti herhangi bir şekilde örselemeyen, kısıtlamayan, sınırlamayan bir uygulama hayata geçirilmiş olması gerekiyor. Onun için ekonomik binolum dönemleri demokrasiler için temel testler. Şimdi 20. yüzyılın başından itibaren giderek derinleşen birkaç tane önemli e, ekonomik daralma dönemi geçirdik. En önemlisi 29 buhranı. Ve daha sonra bildiğiniz gibi 20. yüzyılın başında 2007-2008 krizi. Her ikisinden de pekişmiş olan demokrasiler yani kuralları ve kurumları oturmuş ve e, Alfred Stefan'ın tabiriyle the only game in town dediği, yani oynanan tek oyun haline gelmesi ülkede. Başka hiçbir şey düşünülemez. Tek parti yönetimi, tek adam yönetimi, otoriter bir yönetim, başka bir ideolojik yönetim yahut bir askeri yönetim vesaire düşünülemeyecek, tahayyül edilemeyecek hale gelen rejimlerde demokrasi gayet büyük bir başarıyla varlığını sürdürebiliyor. Burada hükümet serbest ve adil içinde değiştirilebiliyor. İktisadi yapıda başarı, başarı gösterebilen hükümet gidiyor. Yeni makro ekonomik politikalarını yürütülecek yeni bir tıdara gelebiliyor. Liderlik değişimini kolayca yapabilen ve atlatabilen bir için onun için bu özelliği devam ve otoriter rejimlerden daha güçlü. Onlarda ise liderlik değişimi ciddi kriz kimi getireceksiniz yerine yeni gelecek kimse yoksa eğer o zaman bu rejimlerde değişim büyük bir felakete yol açıyor. Onun için bir kolay yöntem olarak ölen kişinin, ölen liderin çocuğunu getirmek gibi bir formül komünist rizimlerde bile uygulanmaya başlandı. Biliyorsunuz Kim ailesi, Kore'yi, Kuzey Kore'yi, üçüncü yönetiyor. O çocuktan, babadan oğlan için de yaşıp iddia geldikten sonra da etrafındakileri öldürüyorlar. Yani böyle enteresan bir ortaçağ mutlakiyetçi kişi rizimi gibi bir özellik taşınmaya başlıyor. Oysa demokrasilerde Bunların hiçbirine gerek yok. Gayet barışçıl bir şekilde seçime giderseniz herkes yeni fikirlerini ortaya atar. Evet, i̇nsanların bunu izledikleri, düşündükleri, ve bu çerçevede karar yaptıkları varsayacak olursa çözüm gayet basın bir şekilde ortaya çıkar. Bu rejimler daha barışçılık şekilde oluyorlar. Daha uzun yaşıyorlar otoriter rejimlere göre. Otoriter rejimlerin ortalama ömrü 40 bir sene olarak hesaplanırken çoğulcu demokrasilerin ortalama yaşantısı 70 yıl olarak hesaplanıyor. İktisadi büyüme dönemlerinde bu 120 yıla kadar uzuyor ortalama bütün dünyada. Ee, ekonomik bunalım dönemlerinde ise yarı yarı yani 30 küsur yıla kadar inye inyebiliyor. Ama temelde pekişmiş demokrasilerin ekonomik krizde herhangi bir şekilde çökme olgusu yaşadığını görmüyoruz. Ee, ne Kanada'da, ne Amerika'da <gülüyor> ne e, Britanya'da ne daha Hollanda'da, Belçika'da bu durumla karşılaşıldı. Ağır bir ekonomik krizde olan Belçika 594 bin hükümetsiz yönetildi. 2007-2008 prize Ama ne yapısı çöktü, ne demokrasi çöktü. Dikkatinizi çekelim. Hükümet istikrarı o kadar da önemli bir unsur değil. <gülüyor> Yönetim için eğer diğer bütün kurumlarımız, özellikle hükümetin üç temel kurumundan üçü de ve kritik olarak yargı da ayakta kalması, bağımsız ve temel itibariyle hukuk devleti ilkelerine göre çalışıyoruz. Ki bunlar tekrar anlatayım, bağımsız, tarafsız, bürosu çalışan elit yargıdır. Bunu sürdürebiliyorsanız, ben bu yapıda iktisadi yapıyla çok ciddi sıkıntılara sokmadan yönetebilme. Mümkün oluyor. En iyi örneğini kriz döneminde bol çıkara. Orada da bir hükümet yok. Hatta ne kadar bol çıkara şey o da belli değil. Biraz tartışılıyor 3'e 4'e parçalanmış vaziyette. Ama demokratik yapıyı koruyarak ve sonunda da hükümeti kurarak yollarına devam ettiler. <gülüyor> Demokrasinin karşısı olarak duran otoriter rejimlerde ise bu tür esneklikler söz konusu değil. Bağımsız yargı yok. Aynı zamanda halktan gelen tepkileri değişimleri izleyebilecek bir mekanizma yok. Çünkü seçimler ve medyayla aynı zamanda sivil toplum etkiliğiyle ve siyasal katılımla tatminsizlikler, beklentiler, şikayetler yansıtılabilir. Şikayet unutmayın. En doğal insani özelliktir. Sokakta birisine rastladığınız zaman hemen şikayet etmeye başlıyor. Öyle bizim bir türlü. Nasılsın diyorsun? Arkelem ağrıyor işte başım ağrıyor. Ne oldu şikayet? Yani normal insani bir şey. Buna dayanıyor. Niye becerilemiyor birçok ülkede? Şaşılacak bir şey çünkü bana insanlar şikayet vermek istemiyor. Kendileri şikayet ediyorlar baskısının şikayetini dinlemekten fazla hoşlanmıyor. Var. Temel itibariyle şikayet alacaksınız ve şikayet konularını inceleyeceksiniz. Kalk, ortadan kaldırabiliyorsanız kaldıracaksınız. Basit bir şikayet. Yani zor bir şey insani İnsani bir şikayet. Ama bunlar rağmen şikayet özellikle bastırılmaya çalıştığında demokrasiden ayrılmanız ve otoriterleştirmeyi sözleriniz. O zaman Toplumdaki değişimleri, beklentileri, şikayetleri, çalışan ve çalışmayan usulları görme imkanımız kaldı. Dolayısıyla otoriter rejimlerin en büyük sıkıntısı burada. Ve bu nedenden dolayıdır ki birçok literatürde bunların böyle ayaklanmalarla, efendim bir takım ihtilallerle vesaire sonuçlanması söz konusu. Çünkü günlük, ufak tefek değişikliklere adapte edebilmesi ve bu esnitliği gösterebilmesi yakınır, mümkün değil. Bu bu yapı böyle mümkün olmadığı için daha çok da kendi ayakta kalabilmek için zaman içerisinde, özellikle ideolojisinin çekiciliği de azaldığında bir tek aracı dayanarak kalabiliyor. O da baskı. Baskıyla bir yerde alınamıyorsunuz. İnsanlar baskıdan yılmadığı ve ölümü göze alabildiği noktada baskı bir araç olarak etkili olur. O zaman da doğal olarak. Literatürde benzildiği gibi diktatörlüğe karşı ayaklanma vesaire gibi unsurlarla karşı karşıya kalıyorsunuz ve bastıramıyorsunuz. Bu aynı zamanda dış politikaya basıyor. Onun için otoriter rejimler daha kolay bir şekilde daha düşük bir eşi yaşarak savaşıyorlar. Demokrasilerde ise bu daha Çünkü insanlar kendileri karar veriyorlar. Yani demokrasiler kendi kendini yönetme olduğu için kendisinin veya kendi çocuğunun ölümüne insanın kendisi karar veriyor. Otoriter rejimlerde ise yöneten var. Eğer kendi çocuğu da yoksa daha kolay başlıyor. <gülüyor> Dolayısıyla ortada ciddi bir problemle karşı karşıyasınız. Onun için bir tane türe bakarsanız araştırmaların çoğu demokrasilerin bir düzeyinde pek savaşmaktır. Otoriter rejimlerinde kolay gösteriyor. Bir sınır da burada. Demokrasiler savaşmadıkları için hem devlet olarak hem rejim olarak daha uzun yaşıyorlar. Otoriter rejimler savaştıkları için daha çabuk kılıyorlar. Bir çoğunun sonu da savaştıkları. Çünkü bir şekilde savaşa gidiyorlar. Demokrasilerle de gidiyorlar. Ve otoriter rejimlerin baskı ve fiziksel güçlü yönetmeleri zorlaştığı için insan hakları ihlal ediyor ve birçokun çıkarların hiçbir zaman karşılanmaması olayı daha fazla yaşanmaya başlıyor. Bunun sonucunda özellikle belli etnik ve dini gruplar sürekli dışlanıp ezilip azınlık muamelesiyle ötelendikleri vakit bu devletin yapısını tehdit eden bir ayrılma olması olarak da ortaya çıkıyor. Ve onun için birçok otoriter rejimin ayrılmayla karşılaştığı vakit e, fiziksel güç kullanma başarılı olabilmesi olmadığı dönemde de ayrılmayı kabul etmeliyle karşılaşıyor. En son iki örneği anlattı. Endonezya'nın demokratikleşmeden önceki Doğu Timop ayrımı. İki, Sudan'ın Güney Sudan ayrımı. Gayet doğal olarak ortaya çıkarıp bunun yanı sıra Afrika'da birçok başka örneğinde e, vurgulayabiliriz. Bunların hepsi otoriter uygulamaların başarısızlığı için yani karşı karşıya. Demokratik ülkelerde ayrılma eğitimleri var. Bu da bir sınırlama. Quebec 70'lerden 90'lara kadar. Hangi kadar? Bast, çok yakın zamana kadar. İspanya'nın kuzey kısımda. Katalanlar bugün İspanya'da. İskoçlar bugün İngiltere'nin kuzeyinde. Aynı zamanda Kuzey İnan'da. İrlanda ile birleşmek için mülterilerine ayrılma şeklinde çeşitli değişimlerde bulundular. Bunların hemen hepsi hakim kalmıştır. Gayet gibi. Ve bu rejimler bu kişilerle yeniden görüşmek suretiyle ve bunlar sanki pazarlık ederek bazı şeylerin daha fazlasını kopararak kalmak istiyorlarmış bir yaklaşımla devam ettirdir. Bunların ayrılık eğilimleri Hı kendilerinin merkezde olan bağlantısını taşla teşkilat olarak daha güçlendirme, yerel hakları elde etme ve kendilerini bir takım özellikleri itibariyle iyileştirme anıcılıyor. Bunun yani, girişimlermiş gibi bir görüntüleri çiziyor. Özellikle Avrupa'nın değil içinde. Dolayısıyla sonuç itibariyle bakacak olursanız <gülüyor> motor rejimlerde siyasal şiddet kullanmanın herkese yüksek düzeyde olur. Ondan sonra sınıflandıracak olursanız bir uçta başkanlık rejimleri, bir uçta çoğulucu demokrasi, ikisinin arasında da çoğunlukçu parlamenter rejim. Bunların üçüne bakacak olursanız şöyle ilginç bir ile karşılaşıyorsunuz. Çoğunlukçu parlamenter sistemlerde siyasal şiddetten ölen yıllık medyan Milyonda 0.3. Bu 1950'ler ve 60'lar, 60 60'lar ve 70'lerde milyonda median ölüm sayısı siyasal şiddetten yani, milyonda 0. Bu çok oluyor Bunların hangileri olduğunu kısa hatırlatayım: Belçika, Danimarka, Finlandiya, İsviçre, Norveç gibi ülkeler. <gülüyor> bir dönem büyük <ülkeleri> <gülüyor> özel kalkmış e bir anestisim kullandılar. Onlarla dikkat edin. Milyonda yine aynı oran e, çoğu mutlu parlamenter sistemlerde. Bunlar kimler? Avustralya, Kanada, Sri Lanka, Batı Almanya, Kuzey Amerika, Rusya'da, Hindistan, İrlanda, Jamaika, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık. Bunlarda 50'li 60'lı yıllarda medyan Siyasal şiddetten milyonda ölüm oranı 0.01. Ee, sonuna geldim, şey, ikaz etmene göre geleceğim. Ee, 1960'lı ve 70'li yıllarda medyan ölüm oranı çoğu rejimlerde milyonda 0.3. Yani e, çoğulukçu rejimlerin 10 katıyla sonsuz katı, sıfırı esas alırsanız. 0.3. Başkanlık rejimlerinde bunlar kim? Şirin, Kostalika, Fransa, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Venezuela ülkeler. Bunların 1950 ve 60'larda milyon kişide yıllık medyan ölüm oranı siyasal şiddetten 0.18. 1960'lar ve 70'lerde 0.53. Dolayısıyla çoğu rejimlerde sıfıra çok yakın Başkanlık rejiminin ise 0.5'i geçiyor, 1'e yaklaşıyor. Bu aynı oranlar otoriter rejimlerde milyonda 7.5 ila 11 arasında değişiyor. Aynı oranlar. Dolayısıyla otoriterleştikçe siyasal şiddeti yönetmemiz zorlaşıyor ve daha fazla sayıda insan siyasal şiddetten ölüyor. En sınırlı bir tanesi de bu ülkeler arasında görülebileceği gibi etnik, dini, mezhebi, cins, yaş gibi farklılıkların en başarılı biçimde bir arada tutulabildiği ve mutluluk indekslerinde yüksek düzeylere ulaşabildiği uygulamaların en az 6 sandalyeden oluşan seçim çevrelerinde barışsız, barajsız, serbest ve adil seçimleri yapan, katılmayı kısıtlamadı, temsil ve hesap sormayı güçlendiren çoğunlukçu rejimler olduğunu İki araştırma Kelly Banks'in 2013'teki American Journal of Political Science'lere yayınladığı Andrew Reynolds'in 2011'de yayınlanmış kitabında gayet açık bir şekilde elimizdeki verilerle desteklenmiş <gülüyor> dolayısıyla sonuç itibariyle evet ortaya çıkan manzara çoğunlukçu <gülüyor> uygulamaların ve başkanlık uygulamalarının demokraside Performans itibariyle, sonuç itibariyle çok daha istikrarsız bir yapı oluşturduğu çoğulcu demokratik uygulamalar, bu tür sorunları en başarıyla uzun dönem çözebildiğim otoriter rejimlerin ise bu bakımlardan tekrar başarısız bir kart olmaz gösterdiğim Teşekkür ederim. Dersin Karıncıoğlu'na biz de çok teşekkür ediyoruz. Düncü konuşmacımız Sayın Gündüz Fındıkçoğlu, Boğaziçi Ekonomi Bölümü mezunu, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir yüksek lisans derecesi var. Ayrıca London School of Economics'ten ilk yüksek lisans derecesi var. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakütesi'nden almış. Çeşitli dergilerde makaleleri, derleme kitaplarda bölümleri ve kutsal-bukusarıs konu rakip bulunuyor. Çoğun'un esas çalışma konuları makroekonomik, siyasal iktisat ve siyaset felsefesi. Buyurun. Buyurun. Evet. Evet. Bu, tamam. ee, bu... <gülüyor> şöyle... Epey uzun zamandan beri e, çeşitli kitap çalışmaları e, söz konusu 5 tane falan tane ya da birini bırakıp diğerini e, başlatarak e, yazmaya, yazdığım kitaplar var. Bu soruncusunu 15 aydan beri yazıyorum. E, Sanırım böyle bayağı e, kalın hacimli ve biraz Ernst Katalobis'in ikinci kitabındaki gibi okuru e, bir referans ve alıntı sana boğacak bir şey olacak. İlk kitabında... Fredrick'te e, yoktu bu. İlk kitap yazmak zorunda, 30 yılında, 4 yıl sonra e, kaldı. İki yol var, yani burada bahsedeceklerim benim e, hiç Türkiye'de geçmiyor. %80 kitapta zaten Alta e, Avrua Amerika'da geçiyor ve bugün de birbirine geçmiyor. O yüzden e, böyle bir yöntemizledim. Burada bütün e, bu referansları falan temizledim ve yalınlaştırdım. Ama yani yılının e, belli bir bölümünün e, yalın bir hali diyebiliriz taslak çalışma. Şimdi buradan görelim. Bu Fairy Queen, Elizabeth'in adıdır, 16. yüzyılın sonunda, Virgin Queen, Fairy Queen. Bu, biliyorsunuz biraz şeyden bahsedeceğim, bu imajın, imajın anlamından, deva hayatının başındaki meşhur şeydir. Şimdi küçük küçük insanlar vardı, yapımdan bakarsınız. Bu da, gördüğünüz gibi... Ne tarafa doğru başlayacağınızı? Şimdi, şu başkanlık sistemi meselesinden de bahsedeyim hemen bir Amerika'ya girelim. Biraz da Fransa'dan bahsedeceğim, sonra geri geleceğim. Sonra tekrar umudu görmek, <gülüyor> biraz daha güncel yaklaşacağım son bir iki islahta. Amerikan devrimi Türkiye'de pek bilinmez. Yani herkes Fransız devrimini tiyalli e, bir biliyordu. Bolşevik devrimi zaten e, çok yaygınlaştı 60'lardan itibaren. Ve Çin devrimini bilenler vardır ama Amerikan devrimi de çok birkaç şekilde bir devrimdir. Fransız devriminden öncedir ve Amerikan devrimi tuhaftır. Çünkü 4 milyon kişinin yaşadığı 13 kolominin bir bağımsızlık savaşı, aynı zamanda bir devrim. Ve 700 bin siyahinin, geri kalanında beyaz göçmenin oluşturduğu, küçük bir kitlenin yaptığı bir iştir. Ama coğrafi olarak bu dağılmış nüfus, daha sonraki eyaletlerinde katılımıyla çok büyük büyükleşti. E, Ulus imparatorluğu <gülüyor> tadında değişik bir e, şeye yolaşacak. Şimdi Philadelphia Anayisesi, bu kurucu babaların en enteresanlarından birisi Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, işte şiddet olmayan bu devrimde, 1804 yılında diğer kurucu babalardan Aaron Burley, ki centilmen olmayan e, tek kurucu baba olarak görülmektedir, 7 kurucu baba arasında, girdiği bir e, düelloda, o zaman siyasi düello, 1790'larda yasal değilse de kabul ediliyormuş. Ee, ölüyor, öldürüyor. Bunun dışında kurucuların birbirini taskiye etmesi, öldürmesi, sürmesi falan yok anlattığında birbiriyle. Ee, zaten başkan e, meselesi de bir centilmen anlaşmasıyla 1952'ye kadar gitti. George Washington iki dönemden fazla yapmayınca e, ondan sonra da yapılmadı. Denemeler oldu ama e, daha başlangıçta eğlendiler. Ancak Roosevelt'ın Sabah Dolayısıyla üçüncü dönem yapması üzerine e, hop böyle olmuyor dendi ve yasaya kondu iki dönem. Yani o zamana kadar sadece anlaşmalarıyla ilgili geliyor. İlginçtir. Fransız devriminin yöntemini, Rus devriminini, hele de Çin devriminini ve diğer şeyleri düşünürseniz, bunun böyle değişik bir şey olduğunu, hatta şehit isyanı da isyan eden adamlara bile ya bunlar bizim adamımız değil, iki kişiyi asıl isyanı böyle geçiştirmişler. Alexander Hamilton bir hatip etkili birisi. Aynı zamanda Federalist Papers'ta önemli şey yazar. Fakat Anayasa yapmak için değil de mevcut gevşek konfederasyon yasalarını yani Proto Anayasa'yı tadil etmek için toplanan e, bu kongrede birdenbire bu anayasa yapmaya dönüşünce iş uzuyor. Uzun süre konuşmadıktan sonra tadili bir konuşma yapıyoruz. Biz bunu bilmiyoruz çünkü tutanak yok ama James Madison'ın aldığı notlar var. E diyor ki, biz aslında burada seçilmiş bir monark e, arıyoruz. Yani bu President dafı. Ne kadar George Washington Üniversitesi'nde sekiz kişi kendisini değişik yerlerin President'ı inay etmişse de aslında yok siyasi literatürde bildiğim kadarıyla. Yani Doğu Hindistan Kumpanyası'ndan yönetim kuruluş başkanı olarak President olarak ama. E şimdi kral seçmeleri de imkansız, bunu düşünmüyor değiller, akıllarından geçiyor. Zaten biz bir cumhuriyet inay ettik, bir de başkan seçtik ama acaba 20 yıl sonra bir monark seçmek zorunda kalacak mıyız? Bu bir deney işte falan diyorlar. Ee, hani George Washington'a da emin değil. Ha? Bakalım ne olacak gibi başlayan bir iş bu. Ee, bu elektromonarktlarının kullanması e, zaten işi bir hayli karıştırıyor. Dışarıya sızmıyorsa da, e, dolaylı yoldan sızdırıyorlar. Hatta aynı noktunda başka birisi hem de buna atabilecek şekilde e, dışarıya sızarken çarpıyor, kurtuluyor yani. E, Madem böyle elektromonarkt diyoruz, bari o kadar geçecek bir şey seçildim diyor. Ama olmuyor tabii. Bir de e, seçecek kişi George Washington, e, Kral üçüncü George karşı ayaklanmış olan bir e, korani halkından kalkıp da birinci George Washington'ı e, önermek pek kolay değil. bir kalkar ve üç bin mil ötedeki e, bir zorba yerine, bir mil ötedeki bin zorba yerine, e, boyun eğmek için bu işi yaptık değildir Bu, o da var. Bu seçilmişlik meselesi biraz enteresan çünkü seçilmiş olma hali, tabii ki bankadan geliyor. E, ama onun dışında da Kurya Regis veya Kurya Epleziyaya var. Yani herkes bir şeyi seçiyor. Her zaman bir Electoral College var. Papayı da onlar seçiyor. İmparatorlar seçiliyor. Bazen bu papa tarafından kabul edilmiyor. Bu seçim meselesi bu e, Avrupa'nın, e, Hristiyan Avrupa'sının içerisinde aslında sürekli tansiyon yaratan ve hep var olan bir hadise. Yani bunun geçmişi e, çok çok eski. Yani o kadar eski ki biz bu iki kılıç meselesinin içindeki çekişmelerde bile e, buna benzer nüfeler görebiliyoruz. Dönem dönem e, olay e, değişiyor. Şimdi, Amerikan Devrimi'nin ikinci dönemine e, özelliklerinden birisi şudur. Yani, e, direkt seküler devrimidir. Yine Alexander Hamilton. Bu Quebec Act üzerine, e, Ha bu arada bu online devrimidir bu insanlar böyle James Madison dışında belki müthiş siyasi düşünürler değillerdir ama bayağı iyi okumuşlardı. Neler okumuşlarını falan da biliyoruz. Ve de çok mektup yazmışlardı. Dolayısıyla bir de bunu online yaptık. Ve şimdi isteyen herkes çok rahatlıkla Amerikan devriminin bütün belgelerine ulaşabilir. Mesela Mersey Otis Warren'ın 1804 tarihli bir ciltlik Amerikan devrim tarihinin bile PDF'ini bulabiliyorsunuz ancak sonunda. Bu bütün detaylara rahatlıkla ulaşabileceğiniz en açık de çekim içi devrim bir şeydir. Ee, burada e, diyor ki yani bu İngilizler e, bu Anadolu'da çeşitli sebeplerden dolayı bu din meselesini e, kullanmak istiyorlar. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Ve Amerika'daki bütün Kore'nin altında pasif tolerans, e, bütün din ve mezheklere çeşitli mesafede e, bir e, rejimden bahsettiği, bunun zaten tartışma konusu bile olmadığı daha baştan itibaren açık. Bu seküler de bu laik değildir gayet tabii ki. Bunların hepsi de inançlı Hristiyanlar yani hiç öyle başka bir şey değil. Sekülerizmde inançlı olmaya engel olan bir şey yok. Sekülerizmin manevi de zaten Hristiyanları korumakla görevli ve kendisi de inançlı. Ama bu inancın türleri ve dünyevi yaşama ve siyasete, ekonomiye etkileri ve dolayı mekanizmalar önemli. Yani. Sekülerizm kilise ifadesinden kalmıyor. O bir denge başından e, itibaren e, iki ve daha sonra iki Güneş'ten ve dolayısıyla haliyle iki e, geliyor Bu da böyledir. E, James Mendes'ın e, Ersin Hoca Masih'i e, burada enteresan figürlerden geliyor çünkü biliyorsunuz Machiavelli de bu siyaseti bilim olarak düşürdü, Hobbes zaten öyle e, geldi. Bu iki yüzyılda, bir yüzyılda bir hatta, bu siyaset bilimi yapılabilir mi? Bunun bir garableri var mıdır? Bu, doğa bilimlerinden kopyalarabilir mi? Yani çok akil ve iyi bir takım siyasetçiler olursa, ya da halk bu noktaya doğru getirdiyse o halk kimse. O zaman bu aynı dili konuşarak bir konsansüse kolayca ulaşabilir miyiz? Bunun doğa bilimleri, yasaları gibi yasaları var mıdır gibi fikirler hep olmuştur. James Madison da bunun halkalarından birisi. Ve James Madison'ın burada, geniş sayılar tezirleyebileceğimiz Amerikan kontekstinde, bağlamında önemli yazıları var. Nedir bu? Çünkü bu iş konuşulurken de Cumhuriyet falan detlendiğinde Amerika'da da gayet tabii ki herkes bu ışıltılı beyinleri okuduğu için bunların büyük çoğunluğu bugünkü Harvard, Princeton, Columbia gibi yerlerden mezun olduğu için bu arada analizleri yapan Toplanan e, mecliste 3'te 1 bu okullardan mezundur, yaş ortalaması 37'dir. Bunların büyük çoğunluk hukukçu olduğu için latince bilirler. Ciddi Fransızca bilme eğilimi vardır. E, böyle İskoçya'dan 800 kitaptık ürünün yani, e, gelip de eve konduğu birtakım insanlar falan vardır. Bunlar zaten yani, ya zengin hukukçular ya tokak sahipleri. Öyle bir dertleri var. yok. İyi eğitimli insanlar bu e, mecliste toplananlar. Bunlara hitap eden ama bir tiyat hombone mantığı içinde, yani koloni halkının da sürekli e, bildirilerle, küçük e, şeylerle, pamfletlerle böyle yirmi sayfa, on sayfa, yirmi sayfalar değişiyor. Devamlı bir tartışma ve okuma içinde olduğu, hani salamların içinde de sokaklarda da e, yansıyan, e, Common Sense'in Thomas Hennem'in <gülüyor> bir anda bestseller olabildiği falan bir devrim bu. Ama e, yine de e, bu tezleri e, inceleyecekler için asıl şey şu yani, ya bu demokrasi dediğimiz işte, evet. Atina'da olur. Cumhuriyet dediğimizde İtalyan şehir devletlerinden gerekir. Emblemetta ve falan diye böyle gelmiştir. 17. yüzyılda Kronver devrimi öncesinde bunu Rennesans'la, Kronver'la falan geliştirememek lazım. Aktarma karışlarından da bahsetmek lazım. Böyle bir canlanma olmuştur. O graduate'lı kitaplar, hani e, e, kısadan kıssadan sizlere e, de söyleyen şeyler, üresimde binden falan, bunları da bulmak mümkün etki yapmıştır, bunlara gitmiştir. Fakat e, bu böyle e, küçük homojen bir kitle için, bu hani sosyalizm fikri de buna benziyen bir fikirdir. Yani, kültürel olarak homojen olacak, insan birbirini bir tanımasa bile çok kolay anlaşabilecek e, e, ki işte 666 kişi, yani, hadi 666 olsun, bu iş yürüsün. E, bu birbirine benzemez. Yani Meral'ın e, Kraliçe Mari'den dolayı Katolik projesi. İdam edilen çarşı e, türklerinde çarşı, Fransız kadar gelişmiş, orada bir tansiyon e, e, devirim sırasında beremsizde kombed devirmesi. Ev onun paralığısı o. E, Hollandalılar zaten e, Niğamsterler aslında. E, yukarıdaki dört tüyten, aşağıdaki dört bokar, e, bunlarla o kadar da bir romançan falan değil. E, şimdi bu arkadaşlar nasıl olacak da bir cumhuriyet e, temsillemesi bu olmaz diyor. Mehtessem buradaki e, <gülüyor> teorik sayılacak yazıları kısa ama teorik yazı böyle kesinlikle e, bir e, siyaset bilimi müdahalistir. Tam tersini Yani O geniş sayılar içerisinde, o heterojen tercihler içerisinde birbirini dengeler. dengelenecektir ve dolayısıyla lokal çıkarların ağır basarak e, bu işi bozmasına diğer lokal çıkarlar engel olacaktır. Eğer kimlikse Oradaki adamın kimliğini e, ön çıkardığını düşürüp segmente mazeret sesi. Bu sefer Fransız ayar volt diyecektir ve o kimliklerle dengelenecektir. Böyle daha iyi oluyor. Bu bir iddialar. Yani bu iddia Fransız devrimi e, özgürlük kardeşlik eşitlik siyasetlerinden e, birisinin de e, şeyidir. Yani karşılıklı anlaşma tipinden direk e, pazarlık etmekten yani oyun teorisi gibi kooperatif oyundan bir oyununun çekirdeğinin nasıl olacağından falan çıkıp e, bir özgürlük yine piyasak edecek gibi yani. Bu e, benzetmeyi de şaşırmamak lazım. Yani burada e, e, şeyde hatırlayalım 1986'taki Sprout ve Erdem'in e, hocamızın resikleti e, Jaworski'nin kitabında Paperstones yani e, eski taşlar artık seçim geldikten sonra ve işçi sınıflarına da şamil e, oy vermemakta ee, Avrupa'ya yerleştikten sonra taş atmak yerine sokakta kağıttan taşlara dönüşmüştür. Bir başka açıdan da bu e, e, politik piyasadır. Yani bu geniş sayılar bu işi buraya götürür. Temsiliyeti buraya kadar ya. Buna özgürlük gibi diyebiliriz. Şimdi ben buna geçeyim. Biraz hızlı e, bildiğim derken hiçbir yere inemedim. <gülüyor> <gülüyor> Daha başlangıçta kaldım. Deniz ee, Mertes'in de geçeyim. E, şunları biraz aklatayım. Bir e, şey kaldı. E, e, e. <gülüyor> evet. şimdi, e, o zaman, şu noktaya gidelim. Bu daha önemlidir. Fransa'nın 1930'larda ya da 1885-1914 öncesi e, Üçüncü Cumhuriyet'te e, nasıl bir yer olduğu, e, sadece soluktan ibaret olmadığı, de bir Katolik olduğu aynı zamanda, Beşinci Cumhuriyet'in biraz de terzi gibi dikildiği, ...dikilmek zorunda kaldı ama asılın olanın üçüncü cumhuriyeti olduğu gibi şeyleri böyle özetle geçmiş olayım. Şunu söyleyeyim, Fransa yayıktır, yayık terimini Fransa için kullanmak daha doğru. Ama o büyük ihtilallik gelir ve herkesin bildiği olaylar Robespierre'den falan değil. Asıl Napolyon bunun kurumlarını oturtan Fransa'da ve diğer yerlerde. Ve 19. yüzyıl kiliseyle devlet arasında eğitim tartışması, çekişmesiyle geçmiştir. Eğitim kime olacak? Devletin mi kilisenin Yani laik kim olacak, kilisenin elinde mi olacak? Ve bunu devlet kazandıktan sonra diyor ki, 1905'te ancak resmen Fransa gibi bir yerde bile e, devlet ve e, kilise ayrılınmıştır. Ve bunun e, getirdiği uzantılar da e, bizi e, takip etti. E, e, fakat 21 Savaşı sonrası bu katililik işleri çok yürümedi. Fakat sekülerizm başka bir şey, laiklik başka bir şey. Değil. Bundan e, da bahsetmek lazım. Çünkü sekülerizm, baş, birkaç tane sekülerizm var diyebiliriz. Bu Sezar'ın, Hakkı Sezar'a tanrıdan gelen de tanrıya denmeyi andan itibaren. Aslında hiç e, 6. 5. yüzyılda falan beklemeden de, yani bu doktrinin <gülüyor> içindesini, işte, orada e, bu işe başında içerilmiş bir Sefil Aris'in nüvesi var. Neden? Çünkü Roma yurttaşıdır bu Hristiyanlar. E, Roma İmparatorluğunu kabul etmek zorundasın. E, Ağlam da demiştir ki e, sen bunu kabul et, yine kendi cemaatini geliştir, büyüt ama e, Roma'ya karşı da çıkma. İki kılıç yeterli demişti burada. Üç kılıç değil. İki kılıç bir hançer değil. İki tane yeterli. Bu da çok önemlidir. E, Dolayısıyla kişi böyle e, çoğu e, hale getirip de karma karışık bir her de büyütmemiştir. İki kılıç demek. Birisi e, Hristiyanların kılıcı, kilisenin temsil ettiği daha sonra iddialardan. E, diğeri de dünyevi oturduy. Yani orijininde Rama İmparatoru ve Cemaatin başındaki adam. Şimdi e, bu iki kılıcın birbirini oradan kaldırmayacak şekilde yürümesidir. Büyük çekişmeler olmuştur. Özellikle daha sonraki yüzyıllarda özellikle e, 11. yüzyılda kilise reformundan başlayarak ama birisi diğerini yok etmek üzerine kurmamıştır. Bu ikisi de şarttır. Buradaki asıl tartışma kimin bir adım önde olacağı, kimin yerel hukukçuları atayacağı, kimin bazen yerel rahipleri atayacağı, yerel otoritenin mi, merkezi otoritenin mi, kilisinin mi? Karışık bir sistem de bu. Ee, i̇kinci e, şey ise budur. Şimdi, burada bence bu sekülerizmin bir adım daha ötesine götüren hadise Dante. Dante burası çok daha öteye e, götürmüştü çünkü Dante için e, Alistro filozofların prensi, e, sonuçta bir Julius Fulgun'un rehberi e, ve Dante bir siyasi düşünürdür. E, önemli bir, bir siyasi düşünürdür. Burada da yazdıklarında sola da müthiş girdiler vardır yani çok fazla zenginlik elde etme, biriktirme, hırs, her tür hırsı içeren birtakım semboller, bunların reddedilmesi, bunların işi götürüyor olması. Ama buradaki konu açısından çok önemli olan konu şudur, işin bozulmasında, zenginin bozulmasında Nantik kiliseyi açıkça suçlamıştır. İmparatoru değil. Daha da ötesinde sekülerizmi çok netleştiren Marsilio da Fadova'dır. Bu Dante'ler de daha ötebilirim ve İtalyan siyasi düşüncesinde bence nedense bu ülkede en azından hani, hareket ettiği kadar çok okutulmuyor artık okullarda diye düşünmekteyiz. Bu e, kitapların hepsi, tabii ki e, 1324'teki kitabı en başta olmak üzere burada sekülerizm o kadar geri gitmiştir ki, 1324'te 1324 yılında, yani Dante'nin ölümünden üç yıl sonra Aboraj edmiştir tabii. E, kiliseyi bir minar sayacak kadar yani hani demin hocamızın söyledi gibi e, çocuk aptı başında değil, deli, yani, hakları olmayan 18 yaşından Reşit değil falan gibi, hani kiliseyi bir minar sayacak kadar ileri gitmiştir. Tam dahil olmak üzere hepsi halkın seçtiği memurlardır, başka bir şey değildir. Hani halkın sesi, halkın sesinin ilk net formülasyonlarından biri budur. Akımda. E, daha sonraki tartışmalarda izlemiş, e, ikisi de e, işte birbirinden daha e, şehit e, şeyler, sapkında sayılmıştır. İki güneşle de, e, de aynı şekilde, iki var zaten 12. yüzyıl başında Bolonya'da başlayan aşağı yukarı iş zamanında, ilse hukukunun yeniden toparlanması ve Roma hukukunun çevrilmesi, bu da Sator yorumundan geçilmesi ve daha sonraki komentari için yani e, 14-15. yüzyıllarda yolun açılması. Bu da çok önemlidir. Sekilarizm aynı zamanda iki hukukun yan yana gittiği bir sistem olmuştur. Ama dikkat, sekilarizm kesinlikle kimsenin ateizmi falan gibi bir şey ile alakalı değil de böyle bir terimin olduğu bile yok. Ee, kim önde olacak ve nasıl bir mekanizma ilerliyor? Şimdi iki kılıç, iki güneş, iki hukuk var diye gelmiş. Laiklik, bunu söyleyerek bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bu ayrımı e, koymak istiyorum çünkü Amerikan devriminin sektörü Fransız devriminin e, layık olduğunu e, ve e, arada bir ayrımı olduğunu e, belirterek aşağı yukarı e, girmiştim. Daha sonra insan hakları doğal haklar bağlantısından bu başkanlık sisteminin nasıl bir şey olabileceğini beri 5 dakikamız olursa o zaman bağlantıyı tam olarak kuracağım. Layık. Şimdi kişi layık olur mu olmaz mı? Zaten kişi layıktır. Tanım gereği. Böyle devlet layık falan diye bir şey yok. Kişi layık. Çünkü lay, layıklı layman. Yani hak demek de bu. Adam demiştir ki iki tür rüştiyans var. İki tür rüştiyans var. Bir kere gelir rüştiyanslar, bir de bu işe başına para bu işte e, profesyona olanlar yıllarca o para yana adam olanlar parayı da buradan kazanırlar. Ruhban sınıfı bir halk. Yani halk Hristiyan değil değil ama eee yani ötekilerse bu işi meslek edilmiş durumda ve bir taraflar da koşmuyorlar yani bir an önce hani tamir ediyor gidelim diyor şimdi her zaman böyle şeyler var. Büyük bir sempatizan kitlenin önünde giden bir e, militan kitle var. Ve bunlar e, da aynı zamanda çok ciddi şekilde okuyorlar. E, bu Leyla İti e, halk meselesinin, e, de birkaç bir dönüşüm var ama bir başka anlamı canlı demektir. Okuma hayatını bilmez yani. İdiotlar, tarihi, İdiyot tarihi demişlerden. Bu daha ne desin yani? İdiyot ve e, İllifrit yani. Niye? Çünkü zaten e, her şey kilisenin elinde olduğu bir dönemde, daha üniversite kavramlarının olmadığı yeri e, çıkmaya başladığı 12 kişinin oturup da e, bir odada balonyaya giderseniz orada duruyor hala duvarı. Yani, hukuk şeyini, kendi cebinden para vererek yaptığı bir, bir yer ki o da bin yüzlerin başı yani. Böyle bir yerde kim? Okuma yazmayı bile aramak için ikinci sebebde başvurman lazım. Pratikte. Dobrisiyle bilenler, hukuk bilenler, karar alanlar, latince yazanlar, latince yazıdır. Latince okuya bilenler. Bunlar yeri düzey ruhban. Sıradan papazla değil. Nerede diyecek Sıradan papazla latincey? Dolayısıyla bunun dışında kalan da otomatik olarak idiota ile itiraf edilir. Yani gayet bir şey artmak da cahil ve aptal demektir. Gayet Fakat bu arkadaşların yeni dünya, isteyen bunda kapitalizmin şafağı değilmiş, isteyen rönesansın derinleşmesi değilmiş. Yine beraber 14. yüzyıldan itibaren o Cumhuriyetçi İtalyan devletlerinde yeni insan, değil mi? Yeni hayatlardan var. Yeni insan, daha modern, salon insan ticaret yapar. Dil falan diye, olumlu bir anlam kazanıyor ilk defa. Asli zamanların insanı. layik e, bir böyle şey gibi, hani iyi bir şey gibi görülüyor. İlk denemem sanıyorum. E, bu. E, arada bir bu layiklerle taranın kudreti mi diyeceksin? E, i̇nsanlar çıkmıştı böyle adlar, <gülüyor> onları fikre edin baba? layik kelimesine, layik insanla, iman insan, modern insan, işe yarar faydalı insan anlamında bir bulunduk yüklemek, bir İtalyan icadıdır diyorum. Sonra bir ikinci tür farklı konuşmalar soru cevap olacak. Orada detaylardan başlayalım. Yılıkçıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi üçüncü konuşmacımız Sayın İsmet Akça. Marmara Üniversitesi Fransızca Kavya mezun. Yüksek lisans ve doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. Doktora konusu militarizm, kapitalizm ve devlet. Araştırmaları ve yayınları Türkiye'nin siyasal sosyolojisi. Türkiye'de ordu ekonomi ve ordu siyaset ilişkileri. Bu Kapitalist Devlet ve Sınıflar, Neoliberalizm ve Hegemonya alanlarında, 7 Şubat 2017'de çıkarılan kanun hükmünde kararname ile işine son verilen arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan, görevine son verilmeden önce Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiydi. Ee, bu gibi aslında kanuna dayanmayan hukuka dayanmayan işlemler bir süre sonra geri dönüyor. Umarım çok uzun sürmez. Kendisi mesleğini uygulaman imkanına en kısa zamanda karışır. Ee, programda Ankara'dan Siyasal Bilgiler'den Murat Sevinç ismini görüyorum. Aynı durumda o da. Bilinciler arasında kuvvetli oldu görüyorum. Aynı durumda o da. Ee, özellikle mezunlar cimriyetinize bu açıdan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu dönemde bu arkadaşlarımızı davet edip programda bizlere dinleme fırsatı sundukları için hem teşekkür ediyorum hem kutluyorum. Ve şimdi <gülüyor> ee, arkadaşlarımız vardır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Çıkartılan öğretim elemanı sayısı 35'tir, Ülkeyi yerle bir gittiler, benzer şekilde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden çıkartılan 24 kişidir. Bunun adı artık tasfiye, kıyım falan hiçbiri yetmiyor, bunun adı açıkça Türkiye'de üniversitelere ve aydınlara savaş açmak demektir ve bunun hesabı her düzeyde mutlaka günü gelince sorulacaktır, sorulmak zorundadır. Söz Sayın İstediye Sözleri. Herkese merhaba. Öncelikle çok teşekkür ederim e, burada konuşma fırsatı e, verildiği için. E, yani kısa mı olur, uzun mu olur <gülüyor> benim e, olası ve yer arkadaşlarım Dönes Refil. Ben peki ilçten değilim. E, çünkü Türkiye'den çok e, o yüzden aslında konuşma da biraz e, otoriterizmin dinamikleri üzerine olacak. Hani Sonunda bir demokrasinin imkanları e, ve otoriterizmin sınırlarına dair birkaç bir şey söyleyeceğim. Hep bir mutlu var, konuştu yok ama daha az otoriterizmin dinamikleri üzerine e, bir e, konuşma yapacağım. Ve... E, yani sosyopolitik ilişkileri esas strateji olarak alıp arke tip dönemini biraz alt dönemlere ayırarak e, e, bir değerlendirme yapmak istiyorum kılma e, noktalarına bakarak. Yani çünkü bence elimizde ne varsa siyasal değişimlerin, diktiğimiz o vb. vesaire bu üç ilişkiler içinde, bu stratejiler ve mücadeleler içinde eee şekilleniyor. Şimdi arkete hani geçmeden önce iki tane de bir çeşit temizlik yapmak istiyorum. Ee, bir tanesi, otoriterizm meselesi çok fazla Türkiye özgücü bir şekilde okumamamız e, gerektiğini e, düşünüyorum. Tekrım daha küresel yapısal e, eğilimlerle e, paralellikleri olmuş. Türkiye özgü e, yönleri de var. Şimdiden geçtiğimiz e, sürecin. E, ama hani dünyada bambaşka bir yere doğru çok da e, gitmiyor e, genel şeye baktığımızda. Bir ikinci, e, öntemizlik de. Tarihsel bağlamla e, ilgili bu. Bu da yine dinamiklerin ne, neyin içinden alakalı bir mesele e, bence. Şimdi bu tarihsel bağlamı 100 senedir biz hep işte otoriteriz zaten ya da işte 100 küsur senedir devlet geleneği falan bence bunlar da çok açıklanamaz içinden e, geçtiğimiz e, süreç. E, evet bir tarihsel bağlam var ama bu tarihsel bağlam liberal yani, kapitalizmin e, kendisiyle alakalı ve dinamikleriyle e, alakalı. Şimdi çok hızlıca şöyle ki market dönemine geçmeden önce bir birinci şeyi koydum. Genel bir yapısal eğilim olarak 70'lerde kapitalizmin içinde organik e, kriz karşısında evet. üretilen cevap aslında siyasa alanının daraltılması oldu. Yani o Keynesyenliğin mukit refah devletine saldırı hiç sınıfının kazanımları meclislerinden geri itilmesi vesaire e, aslında bir otoriterleşmeyi beraberinde hiç şüphe yok ki Dünyanın farklı yerlerinde, farklı ülkelerde, farklı dozlarda, farklı biçimlerde, çünkü güç ilişkileri de farklı ama bir genel yapısal eğilimden bahsedebiliriz. 1978'de yazdığı e, kitapta e, Lansas, e, kapitalist devletin artık normal biçiminin bir çeşitli siyasal demokrasi bir bu şöyle demokrasisi olmadığını, yeni biçimin otoriter devletçilik olarak görülmesi e, gerektiğini söylüyordu. Oldukça erken tarifi, neyi kastediyordu buradan? İşte siyasal demokrasinin gerilemesi, formel özgürlüklerin daraltılması, yasamaya karşı bir ülkede ve kamu idaresinin müspatmanlarının güçlenmesi, yasaların değil, haline fernamelerin ön plana çıkması, işte, biçimsel kuvvetler ayrılığının zevklenmesi, zor ayrılıkların ön plana çıkması gibi daha da uzatabileceğim yani birkaç şey daha sevdim. Ama bu tip özellikler yani esas olarak siyasal demokrasinin artık çok işletilmediği yeni tipte bir e devlet formunun karşımızda olduğunu eee söylüyoruz biz. İşte, yani çok 70'lerin sonu 80'ler işte yani yeni sağ siyaset dediğimiz <gülüyor> siyaseti düşünelim işte teçhirler vesaire veya Türkiye gibi çevre kapı test ülkelerdeki darbe süreçlerini de katına Türkiye düşünüyor yani aldık biz aldığımızda Bir değişim eee dönemi de şimdi 1990'lar ve 2000'lerde ne oldu? Ya, niye böyle oldu? Çünkü neoliberal kapitalizm, bir önceki dönemde kapitalizmler daha dışlayıcı, sınıfı olarak dışlayıcı, sosyoekonomik ve sosyokolitik olarak dışlayıcı bir döneme denk geliyor ve bir bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir denk geliyor ve bu şekilde yönetilebilir. O geçiş bu şekilde sağlanabiliyor. Şimdi 1990'lar 2000'lere geldiğimizde aslında biz 1500'e kapitalizmin krizini yaşadık. İlk krizini. Yani hatırlıyorum finansal krizler, piyasaların yönetilmesi sorunu, küresel yoksulluk meselesinin bir dert haline gelmesi. Meşru üyesi siyasal katılımın işte anlamının yitirmesi, siyasal partiler temsilci demokrasinin krizi gibi şeyleri konuşuyordu. Ve herhalde 1999 Seattle'la beraber birinci küresel muhalefet ee, dalgası. Yani iyi bir bağlam ee, içinde aslında bu krize bir cevap ee, üretildi. Bu cevapın iki tane ee, boyutu vardı. Bir tanesi bir yönetişim haritması üzerinden çektiğim. Piyasaların daha yönetilmesi ve yoksulluğun aslında yönetilmesine dair yeni bir sosyal politika de içerecek şekilde ve buna uygun bir devletin yeniden yapılanması. İşte üst kurullar, daha teknopatik yönetimler, piyasaların dair yönetilmesi yeni bir sosyal politika rejimi de içeren bir yeni yapılanma tarif edilmeye başlandı bu dönemde. O buna dair uygulamalar geldi. İkincisi de aslında bugün, yani o 70'lerin sonuna itibaren başlayan otoriterliğin, Fansız otoriter devleti diye bir şeyin içinde yeni bir faz ortaya çıkma başladı. İşte kim de böyle devlet olarak atılan bir faal olarak nevideren güvenlik devletinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani bütün bir polis, hapishane rejimi, ceza, hukuku bütün o alanlarda çok ciddi yapısal kökten değişimlerin gerçekleşmeye başladığı gibi. Bu sadece Türkiye gibi ülkelerde olan bir anomali falan değil. Diğer ülkelerinde de bu hadise aynıysa yine tekrarlar. On farklı koşullarda bu değişimi görüyor. Ve bu güvenlik devleti, yeni e, güvenlik devleti aslında 2000'lerde yani özellikle 11 Eylül sonrası ve 2008 krizi sonrasında gelen bu <gülüyor> monigron e, küresel protesto dalgalarıyla e, beraber daha da ee, gelmiş. Yeni bir yöneticiler aslentesine e, dayalı bir eee şey ee, bir güvenlik aygıtını açar. Çok detaylı bilmiyorum. görmen belki şimdi ben e, bu alanda daha fazla şey yapacak tabii, sorularla açarız. Şimdi bu bağlam içinde Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye belli oranda bu yapısal ve sosyal evliliklerini kaybetti, çünkü kendi özgünlüklerini de var. Yani 12 Eylül, 12 Eylül inşa ettiği, tek bir anamalisi değildir sadece. 1982 Anayasası okuduğunda aslında Afganistan motoriter devletçilik diye tarif ettiği şeyi inşa ediyor zaten. Böyle bir devlet formunu inşa ediyor. Bütün saydığım özelliği Türkiye'ye dair özgünlükteydi. Türkiye'ye benzeri de FNK örnekseyebiliriz. Bu geçiş sonuçta bir askeri e, davet ve rejim elinde olmuştu. Dolayısıyla bu yeni devlet formunun bir başka özelliği daha vardı. Herkesinde ordunun olduğu bir e, devlet formu. 1990'lara e, geldiğimizde 1990'larda e, bu devlet formu kendisini niye yeniden Ne oldu da kendisini yeniden üretebildi? Burada iki tane şey var. 90'lar aslında Türkiye'de bir organik krizin yaşandı. Yani bir birikim krizinin, bir hegemonya krizinin, bir devlet krizinin nerelere gittiği derin bir krizin yaşandı. Yani AKP'nin başarısı ancak bu kriz sayesinde e, anlaşılır. Peki bu krizin, yani mübarek öptizm açısından en temel dinamikleri dinamikleriyle İki tane temel sınıfsal dinamiği var 90'lara baktığımızda. Bir tanesi yani bu kriz ortamında, bu orjinalik kriz ortamında sermaye içi tartışmaların çözülememesi ve sermaye sınıfı içinde, işte bir tarafta tekenci büyük buzvesi, diğer tarafta daha küçük orta boy üretici <gülüyor> sermaye onun içindeki islamcı damar arasındaki çatışmaların çözülemesi. İkinci şey ise... Evet, kısa alanın ve yeni bir işçi sınıfı oluşum sürecinin ortaya çıkmasıyla daha güvencesizden formel ki 2000'lerde de devam edecek olan bir çok temel bir, e, sosyolojik e, dönüşüm e, bu. bu. Bu iki isimlerden rıza değiştirememesi sosyolojik yani nevribeizmle yani, bağlantılı e, biz bunu semtomatik ifadelerinde işte 90'larda işte zayıf hükümetler AKP'nin dilinde de kullandığı şey işte merkez sanatı solun parçalanması, temsil krizi, temsil temsiliyet krizi e, şeklinde bir e, Ve hiç böyle bir 90'den çok belirleri şeylerinden bir tanesi de yani niye böyle bir devlet merkezinde oldu, oldu, oldu, otoriter bir devlet formuyla devam edebildi, o da Kürt sorunun ilitalizasyonu. Yani Charles Dinn'in ifadesiyle savaş yapmak, devleti yapmaktır. Türkiye'de bir çeşitli bir savaşın savaşı e, olması, devletin e, biçimi ve formunu da şekillendiren önemli bir e, olay Şimdi AKP'yi nasıl anlayacağız? AKP'yi yani dönemleme zor iş ama arasında, baktığımda, zorladığımda bir üçüncü ayrı döneme e, ayır edeceğimizi düşünüyorum. Birinci dönem 2002'den başlayıp 2010'lara kadar uzatabileceğimiz, ha, 2008 e, kısımın büyük etkileri olduğunu düşünüyorum e, kılmada, e, bir dönem. Nedir bu dönem, bu dönemin özelliği? Bu dönemin özelliği. Aslında özel bir dönem, dünya kapitalizminin genişle, genişleme evresi 90'lardaki o kriz sonrası bir teküm alternatiflerin üretildiğini, dünyaizmin yönetilmesi açısından önerildi bir dönem. AKP şunu beliriyor, Neoliberer'le muhafazakar, kokris bir hegemon yapması çerçevesinde yaygın bir hegemonya sağlıyor. yapıyor. Yani hegemon demek, balkon konuşmak gibi. Şemsiye geniş, herkesi bir şekilde ikna edebiliyor, herkesden rıza değiştirebiliyor. Nasıl yapıyor? bunu. Yani çok değilim. Sermaye sınıfın bildiğini sağla uyguladığında, ekonomik politikalarıyla, kurumsal düzenlemelerle, işte neoliberal bir sosyal politika artı borçlanma muhafazakarlık gibi başka mekanizmalarla bu yeni işçi sınıfı, kent ve kır yoksullarına çok ciddi bir rıza değişiyor ki hala AKP'nin esas e, gücüdür e, bence. Bir siyasal reform izin iddiası varken yani demokratikleşme olacak, bir siyasal sorunları çözecek çözülecek ülke nedir? Demokratikleşme o da eşittir, sivilleşme olarak Hollande bir siyasal strateji var diye bir İşte AB ve ABD yanlısı yani bu şey dünya sistemine <gülüyor> eklemlenmeden e, bahsediliyor. Ve bu proje sayesinde çok farklı, detayını şimdi çok da bilmediğim, ikisi <gülüyor> bir salgısının dışı kesinle birleştiren o geniş yaygın e, kapsayıcı hegemonyayı gerçekleştirebilen bir e, akir kapan. Şimdi o dönem içinde de yani büyük yanılsamalara, tartışmalara sebep olmuş bir mesele. Peki bu popülist hegemoni bu dönemde demokratik bir hegemoni, demokratik bir popülist hegemoniydi. Bence hayır. Niye değildi? Birkaç temel sebepten kendi dolayı. AKP kendi popülist kurduğu dikotomi ve strateji doğrultusunda demokratikleşme, silileşme dolayısıyla... E, Kemalist, işte demokratik iktidarın gücünün e, kırılması e, olarak e, tarif etti. Bu bir sorun muydu? Bir gerçek bu sorun muydu? Evet ama demokratikleşme sadece bununla inşa edilecek bir şeydi. Ama AKP'nin e, becerisi, başka ideolojik e, desteklerle de bunu bu şekilde e, koyabilmesi oldu. Peki aslında bu ilk dönemde bile AKP'nin yaptığı neydi? bizim karşımızda olan, aslında onu keyifle inşa ettiği otoriter devletçi, yani sinirleşmalarında bir mücadele olduğu ordunun işte politik olarak gücü kırıldı vesaire ama aslında gerçekleşen şey o otoriter devletçi formun bir revizyonuydu. Yani hem revizyonun hem muhafaza edilmesi, aygıtların o aygıtların başka kadrolar tarafından kontrol edilmesi hem de bir yeniden e, yapılanmaktı. Özellikle de polis ve yardım merkezli bir güvenlik devletinin dünyadaki gelişmelere de belli paralelikler e, arz eden polis ve yardım ettiği bir güvenlik devletinin inşası. Zaten o devlet katındaki o mücadeli de bu ailek sayesinde. Evet. Yani özel ve mahkemeler, 2005 TCK, 2006 terörde mücadele kanunu, polis vazife, segeretleri kanunu falan bütün bu düzenlemeler bu devletin inşa edildiği kumusal e, şeyler. E, İki bu dönemde de AKP her zaman çoğunlukçu bir nil irade anlayışına sahip oldu ve toplumsal siyasal muhalefetin her zaman kriminalizasyonu üzerinden bir siyasal e, değil e, tuttu. Belki hani literatürde işte de, bu dönem için çok tartışılan rekabetçi otoriterizm demokrasi gibi e, kavramlarla da e, tarif edilebilecek e, bir e, dönem olarak e, görülebildiğini biliriz. Peki ikinci dönemde aslında ikinci dönemde biz İkinci ve üçüncü dönemde derin bir e, krizi e, yaşıyoruz. İkinci 2010'dan 2015'e kadar uzatabileceğimiz bir dönem. Bu sefer artık sınırlı bir hegemon stratejisi var. Yeni bir tarihsel durak ve yeni bir aslında siyasal rejim arayışıyla karşılaştığımız e, bir dönem. Bir, bir kriz var artık, bir hegemon yakıt. Peki nedir bu krizin şeyleri, bileşenleri? saç ayakları nedir? İki ana e, sadece her şey yapıldı. Bir tanesi iktidar bile o içinde derin çatlamalardı. Ee, bir de bakıp teyze sınıfı için 2008 krizi e, sonrasında krizin etkileriyle onunla baş etme stratejileri e, doğrultusunda Türkiye'deki iki teyze sınıfı içinde derin şeyler, gerginlikler ve AK Parti bunların e, yönetme konusunda e, daha sıkıntılı yaşıyor. Ve buna göre ürettiği çareler aslında krizi e, derinleştiriyor. Çok hızlı geçeceğim Hani burada detaylara çok şey yapmam için zamanında şey kullanabildik için. Yani Akçepe bir defa kendi organik kendisi bir organik ilişki içinde büyüyor. Yani küçük orta boy kısmen büyük sermaye olmuş sermaye gruplarının ama İstanbul sermayesinin bu çeşit adlarla adlandırılıyor ama bence bir İstanbul'dan çok daha geniş bir bloku yönünde doğrudan tercihler yapıyorlar. <gülüyor> Yani 2008'in nefes anlaşmasının, Standby anlaşmasının reddiği, Merkez Bankası, teknolojik kuruların değinmesi, Merkez Bankası üzerindeki eleştiriler, kamu yayla kanunun değinmeleri vesaire bir sürü politik alanda yöneldiğimiz bir çekişme e, süreci. İkincisi, ortadoğu, Doğu, yani, yani dış politikasından yani büyük bir kırılmanın e, gerçekleştiği, bu dış politika sadece çok Osmanlı tıfranı oldukları için değil, Türkiye kapitalizmini dinamikleri ve bu organik burjuvazisinin aslında ihtiyaçları doğrultusunda da, da e, yapılmış e, hamlelerdi. E, ve e, yani bu maceranın diyeyim, bir alt, alt emperyalist güç olma e, arayışının e, sonucunda aslında e, Türkiye e, uluslararası aktörler e, nezdinde de e, emperyalist sistemi için aşırı dolayısıyla ilk dönemdeki o hegemonik kapasitesini orada e, kaybeden, ve bir çeşit e, hani biraz uçlu serseri bir şey, evet. bir devlete e, dönüşen bir devlet haline e, dolayısıyla kapital sınıf için bu gerginlikler iktidar bölcindeki çatlama kapital sınıf için çatırdamalar Rusya aktörler mevzindeki çatırdamalar ve üçüncüsü devlet ve siyasi yelikler e, açısında daha önce sağlayabildiği o bütünlüğü sağlayamayan bir AKP ile nedir bahsettiğimizde özellikle e, Gülen'le yaşanan ve bugün artık ekran bundan sonra iyice halinde <gülüyor> çıkan, yani Twitter'larda falan filan AKP içindeki o koalisyon arasındaki derin e, çatışmalar e, bu yeni tarihsel bağlı bu alt e, dönemi veriyor. Ve ise birincisi bu alt dönemin birinci uğrağı darbüro için, daha başlıktan e, kristi. İkincisi bu toplumsal e, boyut. Yani biz bu toplumsal e, boyutu İki temel yer diyorduk. Bir tanesi kendisi gezide ifade etti. İki buçuklar ve yazımda bir anti-horto-terhat e, mobilizasyonu olarak. Çok sınıflı bir e, birleşime sahip. E, ben çok uzatmayayım ama sosyolojik olarak işçi sınıfın daha örgütlü e, kesimlerinin e, daha ziyade yer alıyor. Orta sınıfın farklı katmanlarının ee, daha hem prekary edenebilecek katmanları ile daha üst katmanlarının yer aldığı, bir kategori olarak sosyolojik kategori olarak gençliğin çok etkili olduğu, ailelerin, kadınların e, yani sosyolojisini e, belirlediği bir harekette çıktı. Toplumsal alandaki Egemoni'ye krizi e, AKP'nin. Bu, bu alanlar ne önemli bu bloklar, sosyolojik bloklar? Eğer bizim bir imkanlarımız varsa buralardan e, fışkıracak aynı zamanda. Bu blokları Nasıl kurduğunuza, nasıl dağıtabildiğinize e, göre e, bu iki kender şey olacak. İkinci toplumsal hegemonya krizi aketi açısından e, bence Türkler mezinite e, yaşandı. Yani 2014 yazıyla 2000'de Suriye kovadındaki gelişmeler, 6-8 Ekim eylemleri ve ardından 7 Haziran sonrasındaki politikalarla e, bence büyük oranda federallık sonuçları da bence bu çok büyük e, bir şeyde tersine e, söyleniyor. Derneğin de bir hegemonya e, kriziyle karşılaştı. Şimdi bu 2010'dan sonraki 2010-2015 aralığında ne yapmaya çalıştı AKP? Nasıl yönetmeye çalıştı? Bence hala belki bir şey verilmemişimlerindedir. Şehrin ama tartışmayı yapacak yani olan ve olan dışı e, nedir, e, ne değildir bildiğim kadarıyla. AKP bunu şöyle yönetmeye çalıştı. Dedi ki yeni bir tarihsel blok işaretini e, soyundu yani kendi bu organik burjuva sınıfı egemenliğinde yeni orta sınıfın mağazası tercihsi içeren yeni işçi sınıfının en örgütsüz, güvencesiz, en formel kesimlerini Yani kent yapıyor yoksun. Ne bileyim. bir tane bir tarihsel blok tarif etmeye başladı ve bu bloğu daha fazla sünni Müslüman Türk üzerinden tarif. İlk dönemde yapmadığı bir strateji. Bu dolayısıyla bu yeni tarihselde sınırlı bir hegemonya'ya yönelerek yani herkesi kucaklayacak balkon konuşmalarına gerek yok artık. Aziz Babuşçu, e, 2010'daki referandumdan sonra 2011'in başlığı yanlış hatırlıyorsa İstanbul Başkanı o zaman da söylemişti. Artık liberallere ihtiyacımız yok e, demişti. Dolayısıyla kendi mahallesini, demin tarif ettiğim Gülok'un konsolide etmeye e, çalışan bir Ve bunun gerçekleşebilmesi aynı zamanda yeni bir siyasal rejim inşasını da e, gerektir. Polis, Yardım, Merkez, Güvenlik Devleti'nin çok daha fazla ön plana çıkması. Gezi sürecinin mesela konusunu e, hatırlayalım. E, bu devletin tabii üzerindeki kontrol e, mücadeleleri ve karar alma mekanizmalarının merkezileşmesi, değişikliği için daha da dar bir biçimde güçlen güç kazanması gerekiyordu bu hegemonik kriz döneminde. Bundan çareye atılan seferlikleri adım e, bu. Biz başkanlık ya da süper başkanlık tartışmasıyla böyle bir e, bağlam içinde, bu dinamikler e, dolayısıyla e, karşı karşıya e, kaldı. Şimdi aslında biz bu arayışta, bu stratejiyle, bu e, sosyopolitik e, dinamiklerle üçüncü döneme girdik. Üçüncü dönemde en ihtimali yedi Haziran 2015 sonrası başlatabiliriz. Bence ama hem yani bir çeşit ekran olarak işaretimiz 2014'ün sonunda gerçekleşen e, 11-12 saatlik Teknisi Güvenlik Kurulu toplantısında e, tohumlara atılmış bir e, yeni bir sütücü ve yeni bir dönem e, ortaya çıktı. Şimdi bu hamleyi yapmaya kalktı ama bütün kriz dinamikleriyle e, sonuçta Erdoğan artık Erdoğan'ın da konuştuğu hediye <gülüyor> değil e, bu hamleyi e, yapmaya kalktı. Tabii, Tabii ki memnunum senesi sonuçta buna izin vermeyeyim. <gülüyor> Şimdi, hakik bir itilardan düştü aslında. O çok güçlü olduğu sandıkta kaybetti. ...ve olağanüstü bir e, koşul e, içinde bizi deyip olarak bir kısım seçimlerine oradan bugünkü referanduma e, taşıdık. Neydi bu dönemin? Bu dönemin artık yönetim mantığı, yani daha önce tarif ettiklerimize çok anlaşılabilir, anlaşılabilir ya da tarif edilebilir değil. Daha önceki kavramlar e, çok, yani daha önceki için kullandığım, kullanı geldiğimiz kavramlar e, çok uygun olmuyor. Hani ben şimdi o nasıl adlandırılır tartışmasına e, girmeyeceğim. Hani e, daha sonra belki şeylerin sonuçlu, sonuçluğundan sonra tartışmalarda e, şey yapabiliriz. Ama olan şey şu, izlenen strateji şu. Bir, Kürt sorunun yeniden militarizasyonu içeride, e, kısmen dışarıda bir savaş mobilizasyonuna dayalı bir istisna hali yarattı Erdoğan. Bir fiili yönetim. Bunu 14 Ağustos'ta kendisi çok açık e, bir şekilde ifade etti. Yönetim sistemi fiilen hiç değişmiştir. Anayasal olarak da değişmek zorunda. Bu ne demektir? Bu tarihten itibaren artık merhaba, neshalim küçük bir çevre devlet içinde aşırı özelleşir. mekis hükümet ve partinin işlevsizleştiği ve kontrol altına alındı. Anayasa her türlü yasa düzeni, bakın hukuk düzeni falan bile demiyorum, yasa düzeninin tamamen üstüne e, çıkıldığı bir yeni fiili e, yönetimi devreye e, soktu. 15 Temmuz başarısız darbe girişini ve sonrasında ilan edilen o hal, zaten var olan fiili yönetme bişimine adını koymakta zorlandığımız, e, belki, belki de dilimizin gitmediği içimizin <gülüyor> evlenmediği, bu şeye sadece bir yasal giysi e, görülürdü aslında ama mesele bitmemişti. Mesele aslında e, derin bir devlet krizinin yani öylesine işte, Müslümanlara baktığın Türkiye aslında bugün işte hani asıl modern yapılanım tanımlanan gayri şahsi işte kurumsal bütünlük ona iç harcını veren ideolojinin meselesinde hiçbir şeyin kalmadı. Yani tüm devlet yanındaki yanındakine güvenmediği kimsenin kurumların birbirine hiçbir şekilde güvenmediği. Bu anlamıyla kurumsal gayri şahsi bir yapı olarak ee, tamam, hemen e, topluyorum. Devletin altına kalktı. İliğim bir devlet e, krizi içinde aslında süper başkanlık yapımı, önemli bir referandum çözüm e, olarak e, Şimdi ne oldu? Sadece iki dakikada kullanacağım. Çok e, özür Yani Referandum sonucunda e, ne elde ettik biz? Yani evet bir açıdan <gülüyor> hayır, işte güçlü çıktığı, bütün o koşullar altında çok iyi bir mücadele verdiği vesaire e, hiç de yok ki şu an itibariyle o iktidar bile o içindeki krizi, hegemonik krizi o boyutu veya daha toplumsal boyutunu çözebilmiş değil. Fakat bunlara yani kanma yapmaya ne çok büyük bir gücü elinde Yani biz bence yani efendim sonrasında da yani siyasal aktörlerin tavırlarına baktığımızda bence büyük büyük büyük bir konjontürel fırsatı kaçırıyorduruz. Erdoğan'ın atacağı bir takım annealar var. Elinde artık inşaat ne konusunda şey yaptığı büyük bir adım attığı yeni bir leriyatam var. Yani parti için hemen yani parti başkanlığı ve partinin tasfiyesi, devlet içindeki tasfiyelerin e, devamı. Avrupa bilgi siyasetinde bence bir şey kalmamıştır, siyasi bir değeri yoktur. Erdoğan açısından, açısından, Ama Amerika'yla yeni bir e, görece stabilitenin yakalanacağı. Ve içeride... ...bir çeşit faşist devlet özellikleri artık iyice güçlenmiş olan bir otopetik rejimle... ...çivi yönetmeye e, kavuşacağı bir e, süreç e, içindeyiz. Hayır Biloğuna baktığımızda Hylül Biloğ, çok heterojen. E, dolayısıyla bu heterojenlik bir karşı hegemonik atak e, yapmaya şu an için artık imkan vermiyor CHP'nin özellikle... Sokakla mesafesini almasına, bence bugün artık bitmiş olan zaten yani hiçbir olmayan yargı, meclis vesaire e, yeskıştırılmış bir siyasal e, değil ve pozisyon e, nu tercih e, etmesi e, bence e, önümüzdeki e, dönemi bizler açısından e, çok zor e, kılıyor. Çünkü ben tarihsel olarak baktığımızda farklı teorik açıklamalar var ama Alman tarihi vesaire de baktığımızda Demokratik kazanımlar dediğimiz yani siyasal haklar, sosyal haklar vesaire bunların arkasında ben kolektif eylem vardır, toplumsal mobilizasyon vardır, ekonomik sosyal mücadeleler ve çatışmalar vardır. Bunlardan kaçınarak hiçbir zaman demokratik kazanamamıştır. Bugün de Türkiye'nin önündeki tek yol hukuk savaşını bir uzattır. Çok teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız Hocam Doktor Şebnem Oğuz, Sayın lisans ve yüksek lisans derecelerini OTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde tamamladı. 1993-97'de arasında Türkiye ve Orta Doğu Ameliyar araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora derecesini Kanada'da York Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında aldı. Ee, Hala Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde bir görevi var. Küreselleşme çalışma alanları, yayınları, küreselleşmenin ekonomik politiği, devlet kuranları ve Türkiye'de siyasal rejimin dönüşümü gibi konularda. Buyurun, sana şerine Ben de öncelikle İktisat Fakültesi'nde Cumhurbaşkanı Eğitim'e çok teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Ben e, Türkiye'deki siyasi rejimin niteliği konusunu e, tartışacağım. E, biraz İsmet'in bıraktığı yerden devam edeceğim. E, temelde e, 2011-2012-2011 dönemi cinden itibaren e, olan bir devlet biçiminde, olanüstü bir devlet biçimine geçtiğimizi 2015 özellikle Suç Kaldiyaman'dan itibaren de. Bu devlet biçiminde faşist ögelerin ön plana çıktığını e, iddia edeceğim. E, bunu, bu, e, yani buna geçmeden önce e, olağan ve olağanüstü ayrımını e, otoriterleşme kuramları içerisinde nasıl değerlendirebiliriz e, sorusunu e, kısaca inceleyeceğim. Bu konuda üç farklı yaklaşım var. Liberal yaklaşımlar, var. E, şimitçi. Karşımlıktan kaynaklanan yaklaşımlar, bir de maksist yaklaşımlar. Liberal yaklaşımlara göre olağanüstü hal dediğim şey, var olan anayasa düzenin geçici olarak askıya alındığı ve daha olağanüstü hal sonuna erdiğine bu normalluk düzenine geri dönen bir durumdur. Ve dolayısıyla olağanüstü hal kavramının kendisi de e, hukuk tarafından belirlenir. Hukuk dışı bir e, durum değildir. E, Karşinit e, Rıza Hoca'nın bahsettiği gibi bu yaklaşımı naif e, bulur e, ve aslında istisna haline yani hukuk dışı bir öznenin, siyasi iktidarın, egemenin karar verdiğini ve egemenin istisna halini e, kendi istediği hedefler doğrultusunda kullanabileceğini ve anayasal düzeni tamamen ee, değiştirebileceğini e, vurgular. Bu anlamda da ulağanüstü veya işte kendi e, kullandığı istisna halini kalıcı olabileceğini e, söyler. E, buradan e, yola çıkan, e, günümüzde e, Karşimit'in yaklaşımını eleştiracı biçimde yeniden ele alan Giorgio Agamben'e baktığımızda, o da 2003 yılında yazdığı istisna halinin e, kitabında, egemen olan ABD'nin e, Öncülünde artık e, kılıcı bir istisna haline geçtiğimizde savunur. E, bu düzenin en önemli kural dışı alanların yaratılmasıdır. E, örneğin işte Afganistan'da e, yakalanan Taliban savaşçılarının ne ve Sözleşmesine göre savaş suçlusu ne de ulusal kual göre e, sanık şifreçisinde olması gibi e, e, bu örneği e, verir. Ee, Agamben'in e, bu yaklaşımına karşı, Marksist tarıptız içinde, Marx ne okula e, bir eleştirisi vardır. E, hem şimiki e, yaklaşımların istisna hal kavramını eleştirir ve istisnayı normal bir sapma olarak değil, aslında e, olağan vuku, olan buku e, e, olan olan tutukun olan tutun içinde içkin olduğunu özellikle e, vurguluyor. Vurgular 1830'lardan itibaren e, işte sık yönetim dediğimiz şeyin savaş dışında zaten olağan dönemlerde e, kriz ve ayaklanmalar için kullanılmaya e, e, başlanmasıyla birlikte e, zaten artık o olağanüstü halin normalleştiği e, vurgular. Yani normal bir sapma olarak görülmez. Ee, ve aslında tarihte hiç normal bir dönem olmamıştır der. Şimdi ne olağan e, bu e, eleştirisi e, aslında yani ondan bir sakma olmadığını e, söylemesi anlamlıdır. Ancak olağan ile olağanüstü arasındaki ayrıntı önemsizleştirdiği ölçüde e, kapitalist devletin farklı e, toplumlarda, farklı dönemlerde aldığı biçimleri görmemizi. Ola Bu noktada ben e, özellikle e, Nikos Plansız'ın 1970 yılında yazdığı Faşizm ve Diktatörlük kitabının hala güncel günü düşünüyorum. Çünkü e, olan ve üstü devlet biçimleri arasında e, yaptığı ayrım e, ve kullandığı kriterler hala günümüzde geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu kriterleri dayanarak e, Türkiye'deki rejimi e, inceleyeceğim. Nedir e, olağan ve olağanüstü devlet biçimleri arasındaki fark? E, aslında İsmet'in bahsettiği otoriter devletçilik e, dediğimiz şey, yani yürütmenin yasama karşısında, yargı karşısında güçlenmesi olağan bir devlet formudur. Olağanüstü e, devlet e, formlarına baktığımızda birkaç e, önemli fikrim vardır. Birincisi seçimlerin askıya alınması, e, bir diğeri e, devletin e, iktidar buluğunu oluşturan sermaye kesimlerinden e, ve emperyal güçlerden görece özelliğinin artması. E, bir diğeri devletin ideolojik aygıtlarının e, baskı aygıtlarından görece, görece zenginliğin azalması. E, devletin iç araştisinin dönüşümü, baskı aygıtlarının içi araştisinin dönüşümü e, ve bir e, ee, i̇deoloji ve baskı aygıtları arasındaki ilişkilerin dönüşümüyle beraber her bir aygıtın işleri değiştirmesi. Yani e, baskı aygıtının ideolojik işlev üstlenebilmesi veya ideolojik aygıtların baskı işleri e, üstlenebilmesi. İşte, polisin ideolojik işlev üstlenmesi ya da medyanın polis işleri üstlenmesi e, gibi. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bunları sırayla örnekler vererek göstermeye çalışacağım. İdeolojik aygıtlar içinde özellikle işte medya ve üniversitenin hem görece özelliğinin azaldığını hem de değiştirdiğini görüyoruz. Medyanın görece özelliğinin azalması internet yasaklarıyla başladı. Muhalif gazeteciler üzerindeki baskılarla arttı. Ama daha önermesi işler değiştirdiğini hedef göstererek bir tür polis işleri veya yargı işleri e, üstlendiğini e, görüyoruz. Üniversite yine aynı şekilde e, yürütmeden görece özelliği azalıyor ve aynı zamanda kendisini yargı yerine e, koyuyor. Yargı işleri üstlenerek işte belirli akademisyenlerin yazılarını ihbar ederek e, dava açılmasına sebep olabiliyor. Bu e, bir başka e, ölçüden e, bahsetmiştim. O da e, devletin e, baskı aldıkları içindeki hiyerarşinin e, e, dönüşümü. E, bu noktada işte zaten AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana askeri vesayeti azaltma söyleme adı altında ordunun geri planı düşüp polis ve istihbaratın e, güçlendiğini e, görüyoruz son dönemde de özellikle polis içinde özel harekat polisinin e, ön plana çıktığını görüyoruz. Ve özel harekat e, polisinin doğrudan Cumhurbaşkanı'na e, bağlı olarak hareket ettiğini ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra orduya karşı siyasal iktidar koruyan e, siy tabak kümiyle siyasallaşmış bir aylıkta e, dönüştüğünü görüyoruz. E, bir başka ee, nokta işlev değişiklikleri demiştik. Polisin kendi işleri dışına çıkarak yargı, istihbarat ve aynı zamanda ideolojik işler üstlendiğini görüyoruz. Bu süreç aslında 2007'de başlıyor. Ee, işte, Polisi vazife ve salaketleri kanununda yapılan değişiklikle işte polise e, genel ahlak ve edep e, kurallarına aykırı olanların e, davranışlarını yasaklama yetkisi veriyor. Bu ideolojik bir işlerdir. Ee, yine aynı şekilde telekomünikasyon yoluyla iletişim tespit etme bir istihbarat işleyebilir. Bunun üstlendiğini görüyoruz. Bunun içle iç güvenlik paketiyle birlikte daha da e, 2015'de kabul iç güvenlik paketiyle birlikte daha da e, arttığını e, görüyoruz. Örneğin iç gözaltı kapsamında e, 48 saate kadar gözaltı almak yetkisini verildiğini görüyoruz. İfade alma yetkisi yardım işleri, polise geçiyor. E, bu durum tabii darbe, darbe, darbe gelişiminden sonra daha da e, arttığını, e, polisinin yetkilerinin bu anlamda işlevlerini daha da değiştiğini görüyoruz. MİT'e baktığımızda, yani istihbarat arttığına baktığımızda e, MİT'in hem yine yürütmeden görece özelliklerinin azaldığını ve her de yine e, işleri değiştirdiğini görüyoruz. Özellikle 2014'te yapılan e, değişiklikle işte MİT mensuplarının görev sırasında işledikleri suçları e, hakkında e, soruşturma yapılması başbakanın iznine bağlandı. E, böylece yürütmenin tümüyle kontrol edildiğini e, görüyoruz. Yine bir baskı e, aygıtlarının içi yarısındaki yani dönüşüm açısından baktığımızda e, MİT'e yargı kararı olmaksızın tüm kamusal ve özel kuruluşlardan bilgi almak yetkisi verildiğine aynı yasaydı. E, burada ilginç olan şu, bu yetki e, zamanında MGK'ya e, e, Milli Güvenlik Kurulu'na aitti ve sonra e, 2003 yılında reformla o yetki yoldan alınmıştı. Şimdi aynı yetkinin MİT'e verildiğini görüyoruz. Yani yine bir e, içi yararçıdaki bir e, değişiklik görüyoruz burada. İşler değişikliği de var. MİT'in işler değişikliği de operasyon düzenleme yetkisi kazanımı yine aynı kanunla. Bir başka işler değişikliği en çok zaten açık olan yürütmenin üstlenmesi. E, bu da e, 2014'te kabul edilen yasayla örneğin Adalet Bakanı'na HSK yetişi kurulu başkanın ataya, atama yetkisi verilmesinde e, görüyoruz. Dolayısıyla hakim ve sağ, e, savcıların suç işleyip işlemediklerine karar verme etkisi yargıdan yürütmeye geçiyor. E, yine yürütmenin yargıya başvurmaksızın internet sitelerinin kapama etkisi, işte, Telekomünikasyon İdare Başkanlığı'nın e, yargıya başvurmaksız 1-4 saat içinde internet sitelerini kapatması. E, özellikle yine e, soru çıkartlayan bundan sonra kültürlerindeki sokağa çıkma yasaklarına baktığımızda aslında olağanüstü hal veya yönetim e, e, kanunuyla düzenlenmesi gereken e, bir durum bu. Ama bunu bari karar verdiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilmeksizin olağanüstü hal önlemleri e, aldığını görüyoruz e, valilerin. E, tabii son olarak hal e, döneminde KKK'larında çok sayıda kişinin suçlu ilan edilip işten çıkarılması tamamen yürütmenin yine yargı işlemi e, üstlendiğini gösteriyor. Şimdi bir diğer kriter, e, çok önemli bir kriter belki saçlar açısından daha da önemli. Dedim ki devletin daha buluğunu oluşturan sermaye kesimlerinden ve emperyal güçlerden görece özelliğinin artması. Bu süreç aslında 2008 krizinden sonra e, başlıyor. İşte Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'nin e, ürünlerine olan talebinin azalmasıyla birlikte Türkiye'nin Orta Doğu pazarlarına e, yönelmesi ve bu süreçte de işte, e, bir eksen kayması dediğimiz şey Suudi Arabistan ve Katar'la. Ee, yeni bir e, ittifakla girişmesi, özellikle Avrupa Birliği'nden ve TÜSİAD'da e, görece özelliğini artırıyor. Ee, i̇şte e, özellikle AB'ye karşı Sur Suriyeli mültecileri, kendi sınırları içinde tutmak bozunu kullanarak Avrupa Birliği'nden de görece özelliğini artırıyor. E, bu süreçte köfteş sermayesiyle daha derinleşen bir işbirliğine birliğine giriyor e, ve bir önceki dönemin iktidarında olan tüsyat AB ekseminden bu dönemde görece e, e, e, özelliğini artırdığını görüyoruz. Tüsyat artık e, devlet politikalarını belirleyen, vaktiyle işte, e, 12 Eylül anayasasından önce gazetelere çarşaf çarşaf ilan verip e, devlet politikalarını belirleyen bir aktörken reaktif bir, bir konuma düştüğünü e, görüyoruz bu devletin sermaye bitim süreciyle olan ilişkisinde ciddi bir dönüşüm anlamına geliyor aynı zamanda. Devlet görece özelliklerini kullanarak hem sermaye kesimlerine artırı politikaları üretiyor ama aynı zamanda da aynı görece özelliği kullanarak sermaye gruplarına polisik müdahalelerde bulunuyor. Beğenmedik sermaye gruplarını cezalandırıyor ve bunu ekonomi dışı zorla yapıyor. Yani el koyuyor. Mallarının yüklerine el koyuyor. Bu durumu ben birikim sürecinin aşırı politizasyonu olarak adlandırıyorum. Ve bu sürecinde yine 15 Temmuz bir girişiminden sonra daha da derinleştiğini görüyoruz. İşte cemaate ait şirketlere el konulması ve şu anda iki önemli kaynak devletin bir önceki dönemin sermaye e, kesimlerinden göreceği halkını daha da artıracaktır. Bunlardan biri varlık fonudur. Bir diğer de bir de tasavvuf, sigorta fonudur. E, varlık fonuyla e, işte kamu bankalarının, şirketlerinin e, bir gecede e, devlete e, devredildiğini görüyoruz ve bunun da e, başdanışmana, Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanına yönetimine geçirdiğini görüyoruz. Bu varlık e, fonunun sayıştayın parlamentonun denetleyemediği sınırsız yetkisine e, hareket yetkisine sahip devasa bir şirket devlet kompleksi haline geldiğini bir tür ikinci hazine e, görevi gördüğünü e, görüyoruz. Dolayısıyla e, devletin bu fonu kullanarak e, georici özelliğini daha da arttırmasını bekleyebiliriz. Bir diğer de tasarruf Meyer Sigorta Fonu dedi. 1200'den fazla şirketi ve kişiler ait varlıkları bünyesinde topladı. Yani cemaatin şirketlerini el koyduktan sonra ve bu şirketler elin aktif büyüklüğünün 40,5 milyar lira olduğu söyleniyor. Yine böylelikle devlet hukuki gerekçelerle özel mülkiyete doğrudan el koymuş durumda. Ee, yine burada kendi e, istediği doğrultuda yani görece özelliğini artırarak e, kullanabileceğini düşünebiliriz. Şimdi e, biraz da e, bu olağanüstü devlet e, biçimi dediğim biçimde faşist ögelerin ön plana çıkmasından bahsedeceğim. 2010-2011 dönemecinden sonra Olağanüstü devlet biçiminde faşist ülkelerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Ben bunu Bonapartizm değil, faşizm olarak adlandırıyorum. Bonapartizmden farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bonapartizmde egemen sınıf veya sınıf kesimleri arasında hiçbirinin iktidarı ele geçirmeyin gücünün yetmediği bir fark durumu güç dengesi ortaya çıkar ve orada bir lider seçilerek iktidara gelir. Türkiye'deki durum böyle olmadı. Böyle bir güç dengesi nedeniyle olmadığını düşünüyorum. İkincisi de daha önemlisi, eee buna kitle desteği yoktur. E, diktatörün kitleyle organik ilişkileri yoktur buna partisinde ama faşizmin kitle desteği, kitle mobilizasyonu çok çok önemlidir. E, şimdi e, Plastas'ın faşisi ve diktatörlük kitabı da tanımladığı bazı özellikleri günümüzde Türkiye rejimde nasıl gözüktüğünden örnekler vereceğim. Bunlardan birincisi sürekli kitle mobilizasyonu dediğimiz şey. Özellikle 7 Haziran'dan sonra bir linç kültürünün canlanmasında bunu gözlemleyebiliyoruz. Kürtlere karşı, alebillere karşı, Suriyeli göçmenlere karşı, giriş e, girişimlerinin arttığını görüyoruz. Ve darbe girişimi sonrasında da e, buna e, işte camilerden okunan sergilerle, kitlelerin günlerce meydana çağrılması eklendi ve dolayısıyla ciddi bir e, kitle mobilizasyonuna dönüştü. Yine darbe girişimi e, bahane edilerek. Örneğin Diyanet İşleri Bakanlığı'nın camilerde gençlik kolları oluşturması bu kitle mobilizasyonun bir başka örneği olarak görülebilir. İkinci kriter paramiliter güçler. Yine özellikle 7 Haziran'dan sonra Osmanlı Ocakları adı verilen ve 2009 yılında kurunduğu halde işte Büyük Birlik Partisi'nden koparak Erdoğan'ın askerleri olarak kendisine tanımlayan oluşumu ortaya çıktığını görüyoruz. E, bu oluşun darbe ilişki sonrasında daha da e, fazla ön plana çıkıyor. Erdoğan için silahlanma e, çağrısı e, yapıyor. Osmanlı kültürünü yaymak için milli eğitimin izniyle yurt genelinde liselerde seminerler vermeye başlıyor. E, bir diğer paramiliter güç Sedat Peker'in, mafya Sedat Peker'in kadrolarının AKP hizmetine girmesi. Yine bir başka e, e, ilginç gelişme, örneğin AKP'nin belediyeler aracılığıyla eski spor kulüplerini ele geçirip dirilterek bir taraftar bir yaratması. Bunun da en ilginç örneği Ankara'daki Osmanlı Spor Kulübü. E, yine e, önemli bir başka paramiliter oluşum, Türk silahlı Kuvvetleri'nden imraç edilmiş emekli subaylarının kurduğu Sadat şirketi. E, bu şirketin e, yine e, daha özellikle darbe girişiminden sonra bu şirketin kurucusu olan e, Adnan Tanrıberdi'nin Erdoğan'ın baş danışmanı olduğunu e, görüyoruz. E, bir diğer gelişme darbe girişiminden sonra e, çıkarılan bir KYK ile silah fırsatının e, almanın kolaylaştırılması, kitlelerin Yeni bir darbe girişimine karşı silahlanmaya teşvik edilmesi. Burada da iki ilginç oluşum dikkatimi çekiyor. Bunlardan biri AKP'nin halk özel harekat adı altında bir yapılamaya gitmesi. Bunun böyle arabaların üstünde isimlerle dolaştıklarını görüyoruz. Yani bu ismi kullanarak. Esma'nın 15 Temmuz sonrasında... E, e, bu e, girişim adı altında eğitildiğini, silah kullanmanın öğretildiğini e, görüyoruz. Bir de e, kardeş kaldı Türkiye adlı bir başka oluşum. E, Erdoğan dünürünün e, e, liderliğinde oluşmuş bir oluşum. Adave girişiminde halkı sokağa dömek, dökmek amacıyla e, kurulduğunu söylüyor. Silahlı olmadığını iddia ediyor. WhatsApp grupları üzerinden. Örgütleniyor. Her ilçede telsiz sistemleri e, kuruyor. E, Parameliter oluşumlardan ve kitle mobilizasyondan bahsettim. Bir diğer e, önemli özelliği e, faşizmin kendi özgü bir ideolojisi olmasıdır. E, bu kendi özgü ideolojinin çeşitli unsurlarına baktığımızda birincisi küçük buçvasının güç fetişizmine e, hitap eder. E, Buna özellikle işte zaten Erdoğan'ın muhtarlara yönelik e, söyleminde, muhtarlarla yaptığı toplantılarda e, e, görüyoruz. E, esnaf yönelik <gülüyor> aynı şekilde daha önceden başlamış bir süreç var ama darbe girişiminden sonra e, esnaf ve muhtar dışında çok daha genel anlamda geniş kitlelerin e, işte yine e, telefon mesajlarıyla, sedalarla e, meydanlara çağrılarak Darbeli engellerinin kendileri olduğu duygusunun yaratmaya çalıştığını <gülüyor> görüyoruz. Bir diğer ideolojinin parçası lider kültür. Lider kültürünü zaten reis söyleminde görebiliriz. Partinin yerini reis mücadelesi almış durumda. Yine darbe ilişiminden sonra reiste sahip çıkan bir söylem. Diktur Eylül Mehmubi'yle seninle söylemi ön çıkıyor. Üçüncü bir unsur, soydu anlamda şiddetin yüceltilmesi. Bu zaten en son iddia cezasının yeniden getirilmesi çağrısında görebiliriz. Yine bir başka unsur, cehalet taraftarını ve anti-enternektürelisin. Bunu zaten işte başta Barışçın Akademisyenler olmak üzere pek çok aydınan yönelik kullanılan söylen de görebiliriz. En iyi örneği işte Sebahattin Zahin Üniversitesi rektör yardımcısı ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış canlı kitlelerdir e, demişti. E, bir e, diğer örnek işte daha bir girişimin sırasında hayatını kaybeden AKP'nin reklam kampanyası mimarının e, oğlunun e, cenaze töreninde imamın söylediği bilhassa okumuşların şerrinden bizi muhafaza edilir yarabbi sözüdür. Eee Şimdi yine bir başka e, e, faktöre e, ölçüde baktığımızda klasik faşizide siyasi polis ortaya çıktı. E, bunun bir benzerinin ortaya çıktığını biraz e, daha önce söylemiştim. Özel harekatçı e, polislerin giderek İslamleştiğini, ilişkiliği, giderek tamamen AKP'in ilişkiliğini, törenlerde Kur'an Kur okuduğunu e, görüyoruz. Yine darbe sonrasında 28 yaşından küçük insan kişileri KPSS şartı olmadan özel öğretici olmak üzere sınav alım eğitim merkezlerinin alındığını görüyoruz ve sayıların arttığını görüyoruz. Son kriter seçimlerin askıya alınması. Bu tartışmalı bir şey gibi gözükse de değil, Tanrıza Hoca'nın söylediği nedenle. Klasik faşizmde seçimler askıya alınır ama günümüz faşizmde onun yerine rekabetçi otoriterlik veya seçimli otoriterlik dediğimiz eşitsiz koşullarda gerçekleşen, seçim oluşan seçimler alır. Ee, işte iktidar partisi seçim öncesinde e, devlet olanakları kendi bileğine kullanır vs. Dolayısıyla bu durum aslında seçimlerin askıya alınmasıyla eşdeğerdir bana göre. E, son olarak bütün bu e, duruma karşı ne, ne yapılabilir, ne yapmalı e, konusunda ben de e, fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi referandum sonrasında ortaya çıkan seçeneklere baktığımızda ee, sokak hareketi, e, YSK'ya hukuksal itirazlar, erken seçim talebi, ekonomik boykot, Avrupa Birliği'nden yatırım beklentisi, yaptırım beklentisi gibi e, yanıtlar görüyoruz. Her birine değince, Şimdi e, faşist ögelerin ön planda e, olduğunu düşünerek devletin zor aylıklarının e, ön plana çıktığı bir dönemde sokak hareketinin etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Yine e, devlet argıtlarının işleri değiştirdiği ve dolayısıyla YSK'nın artık bir e, seçim kurulu değil iktidar partisine bağlı bir yürütme argıtı olduğu koşullarda YSK'ya yapılan kutsal itirazların da çok fazla sonuç getirmeyeceğini düşünüyorum. E, yine biraz önce bahsettiğim nedenle yani seçimlerin e, artık e, hileli e, olması işte seçim öncesinde iktidar partisinin ee, olanakları kendisine yapılanması durumunu, Erken seçim kalibini de e, olmak bir seçenek olmaktan çıkardığını düşünüyorum. Geriye ekonomik boykot ve AB yaptırımları e, kalıyor. Bu da yine daha önce e, söylediğim e, faşizm ve devlet iktidar buluğunu oluşturan sermaye gruplarından ve empanyel müşterden e, görece özelliğini artırır demiştim. Dolayısıyla kritik konularda şirketlerin ve emperyal güçlerin de desteğine ihtiyaç duymaz. Aynı nedenle ekonomik boykot ve Avrupa Birliği yaptırımlarının da çok etkili olacağını düşünmüyorum. Son seçenek kalıyor bana göre. O da şu, yani faşizm daha, daha, daha başka diktatörlüklerden farkının kitle desteği olduğunu söylemişti. Ee, bence e, özellikle hayır e, cephesini yapması gereken en önemli şey sabırla faşizmin kitle de desteğini azaltmak, dolayısıyla da yüzünü öteki yüzde elgeye çevirmek ve onları uzun vadede kazanmaya çalışmak olabilir diyelim. İteyim. Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi bu oturumu 12.45'te bitirmeyi amaçlıyoruz. Ee, tabii ki konuşmacılara tekrar bir süre vermek gerekir. Ee, özellikle Gündüz Bey'e 20 dakikada bitirdiği için ekstra bir 5 dakika vermek de takvaniyette olur diye düşünür diğer konuşmacılara göre. Evet. Gerçi Ersin Bey derken bitirdi ama onu sık sık dinleyebiliyoruz. <gülüyor> ee, eğer soru varsa veya kısa katkı varsa e, lütfen çok kısa olmasını istirham edeceğim. Soruysa kime yönelik olduğunu da baştan söyleyiniz. Ona göre dinlesin arkadaşlarımız. Katkı da eleştiri de şüphesiz olabilir. İlk 3 kişiyi söylüyorum. Siz siz ve en arkadaki arkadaşım, hanım arkadaşım da dördüncü oldu, tamam mı? <gülüyor> Otoriter rejimi e, olun, tanımladınız, Mert Engin deniz. Otoriter rejimi tanımladınız, şikayetçi olduğumuz unsurlar e, bakımından da e, herhalde hepimiz hemfikiriz. Ee, Şerban Moaz e, hocamız e, bundan sonra ne yapılabilir konusuna kısaca değindi. Eğer ki e, Başkan'a soruyorum e, bundan bundan sonra mücadele yöntemleri ne olabilir konusu da yani bu akademik panelin e, alanına giriyorsa benim sorum onunla ilgili olacak. Ee, şöyle söyleyeyim bundan sonraki mücadele koşulları pratiğe çok denim olan bir soru. Onu ancak daha geniş bir tartışma da yapabiliriz. Ama bence siz kısaca sorunuzu. söyle de sorun. Şimdi e, benim sorumun e, başlığı şiddet içermeyen sivil mücadele ve direniş konusu. E, 16 Nisan e, sonuçlarını takiben e, konvansiyonel siyasetin e, bir e, bir çözüm üretemediğine kaniye olduğum vatandaş olarak ve 46 yaşında ilk kez aktif olarak siyasete e, siyasetçi olmadan e, rekabetçi bir siyaset, e, siyaset platformu kurulabilir mi? Düşüncesiyle e, yaptığım araştırmada e, tarihte e, şiddet içermeyen sivil direniş ve mücadele yöntemleriyle sonuç alınan onlarca örnek var. Halbuki bizim akademik camiamızda da, siyasetçilerde de, parlamento olmazsa direkt sokakta taş atma gibi e, iki ekstrem arasında konuşuluyor. Bu konuda e, belki bu konunun Halil İnalcı'ya sayılabilecek dünyada Gene Deilis diye bir e, akademisyen var. E, 1928 doğumlu, e, bayağı görüş ölçü geçirmiştir e, Benim sorum, e, acaba siz e, değerli hocalarımız, bu konuya kafa yordunuz mu şimdiye kadar e, ah, pasif Gandhi bir direniş değil bu bahsedilen, sadece ekonomik boykot da değil. Biraz herkes inşallah merak edip bu konuyu araştırır istiyorum. Yapılabilecek çok şey var ve 16 insan e, sonuçları en az 1900 e, en az yüzde böyle bir rejime karşı olduğunu ortaya koydu. Ancak diğer yandan da konvansiyonel siyasetin bu mücadeleyi yapamayacağını da ortaya koydu. Dolayısıyla biz e, burada beş dakika e, veya siz takdir edin, e, sivil, şiddet içermeyen, demokratik direniş olarak, akademisyen gözlüğüyle neler yapabiliriz? Bunu anlatır mısınız lütfen? Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi çok geniş zaman ayıramayacağınız için ben bu konuyu, Şevre Hanım siz biraz işlerseniz faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü konuşmanızın sonunda ne demektir? Tabii toplayacağız alacağız. Buyurun. Ben, ben 82 mezunu sat ve siyaset bilimlerini <gülüyor> okumuşsa Ersin Hoca'dan, Cengiz Aral'ın rahmetliye satıyan öğrencisiyim. Bunu okumaktan ötürü çok sevdişliğim kamu yönetimi anlıyorum. Ancak yine çok pişmanım. Yanlışlıkları görüp ızdırak çekiyorum. Böyle bir problemim var benim. Yes, ben burada yes, çok... Yes, Kadri yes, Kampak dedim efendim. efendim. Kadri Kampak. Tamam. Ben burada çok özel bir bulunmak istiyorum. Mekanik dünyada oluşan tabu yönetimi literatürünün ömrünü tamamladığını gösteriyorum. Elektronik devrimin oluşturacağı antropolojik dönüşme uygun turist kamu yönetiminin geliştirilmesi gerekir. Devlet, politika, açık toplum düşmanları gibi çalışmaların kendi dönemlerinde turist çalışmalar olduğunu özümsemiştim. Şimdi yeni dünya için, elektronik dünya için yeni çalışmalar yapılmalıdır. Ben bu dönemi, yaşadığımız bu dönemi geçmiş dönemin can çekişme dönemi olarak alıyorum. Artık bitecek. İyi veya kötü ne şekilde olacaksa bitecek. Çünkü artık bu sistemle yönetilemez mevcut yapılan 15 num, 15 diyorum, 16 insanla da yönetilemeyeceğini biz bu işin eğitimini alanlar olarak görüyoruz. İşte burada. Bu konuda ben çok acizane farklı bir şey söyleyeceğim. Her döneme uyum sağlayan iş bankası yönetiminin acaba kamu yönetimi için bir resim kaynağı olabilir mi diye düşünüyorum. İlginizi arz ediyorum. Çok Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Kadri Bey. En ardındaki Demir Gürsatürak kısa kısa hemen sorularımız soracak. soru Ersin Hoca'ya. Ersin Hocam şöyle bir laf vardır. Milli geliriniz neyse demokrasiniz de o kadar olabilir diye Buna katılıyor musunuz? İkinci soru Gündüz Hoca'ya olacak. Gündüz Hoca kapitalist toplumlarda demokrasi e, ezilen sınıfların egemen sınıflara karşı verdiği mücadele sonucunda egemen sınıfların onlara vermek zorunda olduğu tavizleri toplam olarak e, adlandırılır. E, yeterince bu mücadeleyi vermeyen e, ezilen sınıfların da başına geleceklerinden e, bir derecede e, artık mesele olduklarını diyebilir miyiz? Üçüncü sorum İsmet e, Bey olacak. E, İsmet Hocam sizin tabii AKP ile ilgili bütün söylediklerimize katılıyoruz fakat çok geniş bir AKP'nin de e, halkta desteği var. Yani biz bu desteklerin e, kaynağını tam anlayamazsak AKP'yi yönetemeyiz. Yani AKP sadece işte medyanın beyin yıkaması, e, işte İslami duyarlılıkları yaşayan kesimlerin öne çıkması ya da işte halkın e, geçen e, ülkü panelde söylendiği gibi halkın borçlandırılarak ama e, bu toplumdaki istikrar bozulmasın şeklindeki kaygılarından mı destekleniyor? Yani AKP de daha kendi oy kaynağı olan e, emekçi, en yoksul kesimlerin hiç mi bir ekonomik ya da sosyal taleplerini karşılayamadı? Mesela çok kısa bir örnek vereyim. Hem bir gezide e, tartıştığım bir AKP'li bayan vardı. Kırz halkesinden geliyordu. Mesela bana şunu demişti. Ya bizim için e, sattığımız ürünün parasını hızlı bir şekilde almak çok önemli bir şeydir. Siz bunu anlayamazsınız. Biz eski iktidarda gelişim AKP döneminde bu parayı çok kısa sürede alıyoruz ve onun için destekliyorum demişti. Yani sizin elinizde bu e, Halkı AKP'yi desteklediğine dahil her alanda ekonomik, sosyal siyasi geniş bir deri var Yoksa hani böyle birkaç tane şeye sıkıştırıp bu desteği açıklarsak ve buna göre politika yaparsak kesinlikle geriletemeyeceğiz bu AKP kitlesini. Peki düşünüyorum. Çok, çok teşekkür ederiz. Ee, öne doğru getirir misiniz lütfen? Evet. Oradaki kadın arkadaşım zaten. Evet. Merhabalar, Ebru Şahin İktisat son sınıf öğrencisiyim. Ee, sorumu Şenem Hanım ya da İsmet Bey'e cevaplayabilir ikisinden biri. Ee, yaşadığımız süreci güzel bir şekilde özetledikleri için ee, ben şöyle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben siyaset bilim ve konu yönetimi okurken ikinci sınıfta fikir değiştirip e, merkezi yerleştirmek anlamına İstanbul İktisat'a geldim. Fikir değiştirmemdeki sebepte de, bir e, ...gidişlantımızın pek iyi olduğunu düşünmemem ve kamu olanında kendime çok iyi bir gelecek görmememde Öğrenciyken tecrübe olsun diye KPSS'ye girip bir mülakat geçirdim. Hem orada geçirdiğim mülakatın yap süreci hem de kamu'nun yapısından dolayı aslında bu mesajı istemediğime kar verdim. Şimdi özel sektöre verildiğim içinde de iktisat okuyorum... Ee, pişman da değilim ama sadece sormak istediğim şey şu. Ee, mülakat süreçlerinde sorulan sorular belli hani kamu Personeli olmak isteyen arkadaşların. Ben böyle bir soruyla karşılaşmak istemiyordum zaten. Hani karşılaşırsam da yapacağım şey teşekkür ederim deyip çıkmak olabilirdi. Ee, ama şu an mesela benim burada çok fazla sınıf arkadaşım var, mezun olma aşamasında. Herkes aynı fikri taşımıyor. Aynı fikirde olmayan insanlar e, işsiz kalmamak için birazcık daha sessiz kalıp, işte kendi fikirlerimi kamufle etme, yoluna gitmeyi tercih edebiliyorlar. Bu açıdan genç arkadaşlarımıza e, tavsiyeniz neler olduğunu biliyorum. Aramızda da işsizler var. Yani, o açıdan ne tavsiye edebilirsiniz bilmiyorum en azından <gülüyor> özel sektörde dışında işsizlik de çok fazla olduğu için hani ne tavsiye ediyorsunuz? <gülüyor> ne yapmamız gerekiyor? Yani ben şimdi babamın köyüne geri döneyim desem o da kızılırmak projesiyle istimlak oldu yani. E, o çok <gülüyor> çok Her <gülüyor> Her yer bizim yerler bizim yerler bizim peki çok teşekkür ediyoruz çok, çok sağ olun 2-3 soru daha alacağız ee, İzzettin Bey buyurun teşekkür ederim İzzettin teşekkür ederim çok yararladım belki şefem adı belki bir de kismet özel cevaplandırabilir bütün tartışmalarınız çok teşekkür fakat Türkiye içinde minhasır oldu fakat Türkiye bir dünya sistemi içinde küreselleşme dediğimizde sadece ekonomik değil siyasal küreselleşme, mesela kültürel küreselleşme de var bu işte. Dolayısıyla özel bir şekilde modernlara söyledim. İmparorial güçlerden uzaklaştıklarlar basit olduğunu söylediler mesela bunu. Şimdi ben acaba bunu şöyle okuyabilir miyim? Bir Türkiye'nin manevraları içinde üç büyük güç var düşünürsek Avrupa kuruldu Türkiye'ye çok açık. Rusya sempatik davranarak yanına almaya çalıştı, bir tek ses çıkan bir iki yani Amerika oldu, yani Çin'i ve Japonya'yı bir tarafa bırakıyor bırakıyormuş. Acaba bu küreselleşmede böyle bir şey mi oluşturur bir anlamda? Çünkü bugün Orta Doğu'da dünyanın merkezi, işte, genişsiz İngiliz, az almakla beraber petrol değil, Amerika'nın Rusya'nın çatışması var. Amerika acaba bizim üzerimizden mi, bizimle geldik, değil mi buraya hakim olmaya çalışıyor? Böyle mi yatağı oluyor? Acaba biz egemonyaya karşı mı geliyoruz yoksa patlat bir arada, onunla yaygana mı geldik? <gülüyor> Teşekkür ederim. Peki çok teşekkürler. Bir öğrenci daha, öğrenci varsa, orta bloktaki, orta bloktaki, evet geldi. Merhabalar, <gülüyor> İktisat Fırtısı İktisat Örmü Önemisiyim bende, Sezgin Doğan. 17-25 aralık operasyonlardan önce devletin oligarşik yapıda olduğunu söylememiz mümkün mü yani? Veya daha önceki süreçlerde devletin oligarşik yapıya ne zaman geçtiğini ne zaman faşist yapıya geçtiğini öğrenmemiz mümkün mü? şebnem hocam. Sonuçta. Çok teşekkürler. Bir kadın arkadaş. Olmadı anlaşılır. <gülüyor> evet. Sizi de verirseniz. Fatma Kılıç. Ee, Fatma Kılıç. Ee, siyasette bir cümle çok kullanılıyor. Bunun tarafında çok dönüyor. Siyaset hak verilmez alınır. Ee, kulağa cazip geliyor. Ee, aynı zamanda heyecanlı itham etmiş oluyor. Bu bakımdan önce gelebilir ama e, hak verilmez alınır şiar olarak hep hayatımızda yer alacaksa Demokrasi belli bir noktadan sonra röntüye girip hayatımızın e, genel gelişatı e, konuşmak için ya şu an ismini hatırlayamayacağım. Belçika'nın geçen günlerini düşünerekten e, teşekkür ederim. E, böyle bir röntü hiçbir zaman kavuşamayacaksak o zaman e, demokrasiyle de unutmamız gerekir diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, de siz AKP'yi ve politikalarına faşist ya da faşizan iltenendirmelere katılıyorum. Ancak öncesinde Türkiye'de CHP ve sonrası dönemde demokrasiden gerçekten söz edebilir mi? Bunu da sormak istiyorum. Teşekkür Peki, ederim. Çok teşekkür. En arkada, en arkada iki arkadaş vardı. Bir, evet, Bordo kazandı arkadaş, genç. Ve onun iki sıra önündeki Birkaç yaş daha giden bir arkadaş ve <gülüyor> son. <gülüyor> Arkadaydı, borno muydu? Peki. 65 yaş üstü. Peki. Üniversitelerin konuşmadı. Ortaya çıkmadı gazetelerin, medyanın neyse artık e, basının tamamen körleştiği, duygusal durumdan uzaklaştığı bir dönemde İktisat İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunları cemiyetinin böyle bir toplantı yapması ve bu değerli konuşmacıları buraya getirmiş olması Ayrıca benim bir eğitimci olarak, 40 yıl bu memlekete hizmetim halen devam ediyorum. Sonu yok. Ne zaman öldüreceğiz bilemiyorum. Ee, buradaki genç öğrencileri, gençleri görünce o kadar rahat diyorum ki, o kadar rahat diyorum ki bu ülke onlarla kalkınacak, onlarla aydınlanacaktır. Buna sonsuz güvenim var. Bir de bayanlar kesinlikle. Biz erkeklerde bayanlar kadar dirayetli duruşumuz yok, bunu görüyorum. Şimdi, efendim, biz konuşmasak kim konuşacak? Bunu bir düşünmemiz lazım. Bugün konuşmazsanız ne zaman konuşacaksınız? Çok geç olacak. Bağır, bağır, bağırıyorum. Girsiniz size bırakıyorum hepinize çok çok teşekkür ediyoruz biz de teşekkür ediyoruz çok teşekkürler son bir soru en arkadaki arkadaşımız İşaret ediyor zaten ee, Ahmet Gireben ee, ben İsmet Hocaya soracaktım ee, bu hani sermaye fraksiyonlarından devletin özelleşti özelleşmemesi meselesinde hani Şerdem hoca özelleştiğini söylemişti. Biraz ama bu hemen referandum sonrası kıdem kazınması gibi uygulamalar falan gündeme geldi. Biz bu uygulamaları nasıl yorumlayabiliriz? Ben yani Şerdem hocaya da soruyorum aynı soruyu. Hani fraksiyonlarından özelleşiyor mu devlet yoksa başka bir şekilde ilişki kurmaya mı e, Main ediyor gibi. Çok teşekkürler. Şimdi e, konuşmacılarımıza altı sağlar. <gülüyor> 7'şer dakika kaldı. Belki bazıları daha kısa olabilir. En zor kısmı konuşmacı olarak panele katılmanın son kısmı. Hem bir önceki eksiklerinizi tamamlayacaksınız hem de sorulara yanıt vereceksiniz. Kaybolma ihtimali artıyor. Umarım odaklanarak herkes 5-6 dakikada bitirebilir. Ersin Bey'le başlıyoruz. Milli gelirde demokrasi arası ilişki var mı? Var. Korrelasyon var. Bu ilişki neden sonuç ilişkisi mi? Yani eskiden illiyet rabatası deniyordu. Onu bilmiyoruz. Epeyce bir araştırma var bu konuda. Zaman zaman eşik ilan ediliyor. Yani e, Jaworski ve arkadaşlarının 2000'ine yazmış oldukları kitapta 6500 dolar kişi başına gelir geçmiş ülkelerin hepsi de demokrasi yaşıyor, geri kalanlarında yaşamıyor diyorlardı. O tarihte e, böyle bir sınırlama mümkün değil mi? Bunu da tartışıyoruz. Ama şu anda dünyada demokrasi olarak kabul edilen çeşitli dört tane indeksimiz var. Bir tanesi ekonomistin interneti sünnet tarafından yapılan, bir tanesi Almanya'da Bertelsmann Stiftung tarafından yapılan, bir tanesi Freedom House tarafından yapılan, bir tanesi de Politi, Datasetinin ürettiği. Bu dördünü kullanıyoruz. Siyaset ve uluslararası araştırmalarında, karşılaştırmalar araştırmalarda. Bunlara göre sayabileceğiniz demokrasi yerleşmiş olduğu ve ya, bugünden yarına değişmeye olduğunu varsaydığımız pekişmiş demokrasi dediğimiz ülke sayısı e, 19 ila 30 arası. Daha fazla evet. Bunların büyük çoğu e, Birleşmiş Milletler iktisadi kalkınma istedikleri de en üst sıralardaki ülkeler. Norveç, İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, İsveç vs. bunlar. Bunlar. E, Dolayısıyla ekonomi gelişmeyle demokrasi arasında bir ilişki varmış gibi. Ama demokrasi mi ekonomi ilişkisi güçlendiriyor yoksa iktisadi bakımından güçlü olan ülkeler mi demokrasileşiyor? Bu ayrı bir konu. O da uzun bir yanıt. Şu anda bu konuda da kesin bir bulgumuz yok. Bunu da söyleyeyim. İkinci soru benim güzel duymak istediğim Yeni elektrik elektronik dünya. Şimdi dört sıfır endüstriyel devrim diye bir şeyden bahsediyoruz buraya geçiyoruz buna. Bizim biraz ötemizde, yalnız özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batı ülkelerinde bu bunun ilk izleri görülmeye başlandı. Ben e, 10, 9-10 insanda şikayetlere bir konferans yaptım. Bir meslektaşla bir bankaya gireceğim dedik, girdik. Bankada bir tane adam da, bir tane. Başka kimse yok. Ortalık dolaşıyor. O da gözü görmeyen hanım teyzelere, yaşlı amcalara filan elektronik şeye girmeleri için yardım ediyor. Yani, Yüzüye karşı karşıya olabileceğiniz bir veznedar veya herhangi bir kişi şey kalmıyor. Bir kuşak sonra o da kalmayacak adamın tadıları, adam da kalmayacak. Belki bankada da kalmayacak. Yani cep telefonundan bir şey alıp vereceksiniz. Para kalacak mı ondan belli değilim. Çeşitli paralar çıkıyor ortaya. Şimdi bitcoin şey çıkmıştır diyorsunuz Şu anda yedi tane olduğunu söylüyorlar bunlardan. Dolaşıyor Bunların güvene dayanması gerekiyor. Arkasında devlet yok. Yani çok ilginç ve tuhaf yetişmeler. Böyle bir dünyada nasıl yaşanabilecek? Bir de daha ilginci elektronik olarak saklanan verilerin hiçbir güvenliği yok. Geçen Ay'ın Scientific American'ın David Dill adlı bir Stanford Üniversitesi, bilgisayar mühendisliği, profesörü meslekler bir yazı yazdı. Dedi ki Amerika'daki elektronik oylamaların hiçbirinde güvenlik yok. O yazıdaki iddiaya gelen Michigan Üniversitesi'nden o bölümün başkanı Alderman ve öğrencileri seçimle ilgili istatistiklerin tutulduğu web sitesini hacklemişler, video çekmişler, gösterilmişler. Ve ben buna inanıyorum. Bunlar eklediği gibi diyor Rusya'da hakler, Çin'de hakler veya bir çocuğun biri de kahvede oturup ekler fark etmiyor. Hakları hiçbirini koruyamazsınız. Önerdiği seçimler için oy kusularını kağıtta verin, sonra elektronik olarak geçirin, onlardan geniş bir tesadüfi örnekler çekin. 100 bin, 200 bin gibi bir sayıda buradaki büyük örneklerden karşılaştırma elektronik sonuçlarla bu uyuşuyorsa bir sorun yok. Uyuşmuyorsa oy kustalarını sayın. Önerdiği de bu. güzel de. Peki sizin banka hesabınız ne olacak? Diğer bilgileriniz ne olacak? Ehliyet alıyorsunuz. Tapu alıyorsunuz. Bunlar ne olacak? Hiçbir güvenliği öğrencisi yok. Yeni gittiğimiz dünyada. Bunun siyasi, sadi ve kültürel ortama nasıl bir ortam olacak? Ben artık kafamıza canlandıramıyorum. Belki onun için yaşlandık <gülüyor> Ama yani çok değişik bir dünyaya geçiyoruz. Bizim haberimiz yok. Türkiye bu dünyada yer alacak. Almayacaksa basit bir sömürge almayacak. Yani, Temel sorunumuz bu. Bunu engellenip, engelleyebilecek konumda mıyız? Ondan da emin değilim. Çünkü üniversitelerini ciddiye almıyorum diyeyim yaklaşım içinde olan bir iktidar buraya insanlar nasıl hazırlayacak? Üniversite bundaki temel rahat. Bunu kuramazsınız, bunu beliramazsınız. Direniş hakkı doğmuş mudur? Bunu bilmiyorum ama Birleşmiş Millet'e insan hakları beyan namesini okursanız orada direniş hakkı diye bir şey var. Bir bakın. Yani kendiniz açısından bu hak gerçekleşmekte de bilir, değil bilir. Direniş demek illa şiddet demek değildir. Onun için iyi vurguladınız. E, fakat bundan önce özellikle benim böyle bir EYT önereceğim otoriter rejimlerle ilgili çok yayın var. Bunları okuyun. Başka yerde ne olur? Neler başarılı olmuş, neler başarısız olmuş? Zamanlama açısından nasıl bir zamanlama takip edilir? Referandumun hemen arkası mı bir zamandır yoksa referandumun sonuçlarının görüldüğü Birçok kimsenin şiddete maruz kaldığı bir dönem mi, daha iyi bir dönemdir falan? Bunları düşünmek lazım. <gülüyor> Onun için e, bir her şeyden önce bilgilenmek lazım. Belki akademisyenlikten kaynaklanıyor. Lütfen bilgilenelim. Otoriterlik nedir? Nasıl yaşar? Yaşam yiğidi nedir? Neye dayanır? Hangi tür otoriterlik nasıl sona ermiştir? Nasıl sona erdirilebilir? Halkın buradaki rolü ne olabilir? Vesaire. Bunları... Bir kere kafamızda çözmemiz lazım. Onun için körlemesine bir direniş pek bir anlam sağlamayacak. Bir de direnişte bir yeni değer çıkacaksın. Değer ne olacak? Yani özgürlük ne olacak? Bunun alternatifini lazım. Onun için bu alternatifini düşünmemiz lazım. Yani bu konularda çok acele etmemiz gerekiyor. Zaten acele etseniz çok büyük bir yararlı olacağını zannetmiyor. Kolay bastırılır. Evet. Hazırlık etmek gerekir. Tamam. Türkiye'de daha önce demokrasi var mıydı? Bu dört tane sayılmış olduğu indekse göre Türkiye'de 1973 ila 80 yılları arasında demokrasi olarak sayılıyor. Bu dört indekse. <gülüyor> Beğenmişsiniz, beğenmezsiniz. Demek itibari bu. Hangi açıdan özgürlük var, ifade hakkı var. Fakat yaşam halkı biraz tehlike altında özellikle sonuna doğru. Çok kişi sokakta özgürlülü vesaire. Dolayısıyla mükemmel demokrasi kurabilmek mi? Hayır, öyle bir şey olmadı. Ama çok daha demokratik olduğumuz dönemler oldu. Yetmişler bundan bir örnektir. Evet, muhtemelen doksanların sonu iki binlerin başı yine belirgin bir örnektir. Ama bunlardan şu anda çok uzas. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili Düz Sürnçoğlu, buyurun. Evet. çok fazla soru olmadığı için ben soruyla karışık bir şeyler söyleyeyim. Şimdi bu işler çok geriye gidiyorum. Bakın genellikle okumalarınızı Türkiye'de tabi e, sulun altın çağı olan 60-80 arasının e, devrettiği mirasla da bağlantılı olarak e, böyle en iyi ihtimalle Hegel civarında durduruyoruz. E, bir teoloji hatta bir bahseden bir protestan. Aslında. Geriye e, gidersek, e, şöyle bir şeyle karşılaşırız. Bir anlık süreklilik değil, kesintisiz değil ama bir devamlılık hipoteziyle. Bu kavramların hiç değişmeden resmi geçit yaptıkları, ilgili bir üniformalarıyla aynen iki e, yüz yıl sonra ortaya kondukları anlamına gelmez. Değişir, batar, sonra tekrar çıkar. Ama batının enteresan bir şey yaptığını kabul etmemiz lazım. Yani... Hani sanayi devrimi İngiltere'de olduğu küçüktü varısına e, bakarsanız Çin pek çok açıdan ileride çok daha zengin. Hindistan e, da bile daha öncesinde e, 16. 17. yüzyıllarda bile Hindistan'ın pek çok tekstil kolunda e, rakip olup İngiltere'yi e, mallarıyla istirah ettiğini bilebiliyoruz. Niye oldu? niye olduğunu niye bir kısmı zihniyet. Zihniyetin önemli kavramı bu. <gülüyor> Bizim buradaki en önemli problemimiz Türkiye'nin okuryazarlık insanların ve gençlerinin çok mekanik ve hani karikatür demeyeyim ama oldukça kısa vadeli, şöyle yüz yıllık falan bir şeyle okumaya devam etmeleri, yani milat olarak bir yer alıyoruz. Çok öyle bir şey. Dolayısıyla hukuk burada biraz geçip kaybedilmiş oluyor. Bunun siyasi teorisi var. Şu Moğlen, o ilk kitabında 60'taki bir yerlerde şöyle bir şey diyor bu Teoloji ile siyaset kuramının evliliği e, uzun süre gittikten sonra yüzyıllarca bunlar e, ayrıldıklarında e, bağımsızlığını ya da daha koruyan daha az boya zarar gören siyaset olduğu için ama böyle sekülerize olarak çıktı gibi e, ama o da tam olarak doğru değil. E, nihayet bu kadar uzun süredir bir birlik, e, bu semboller, e, bu okumalar, bu oya gibi işlemler e, ile. Bu mistikleştirmeler, mitikleştirmelerle sonunda bir kalışmak çıkar, boş bir laht değildir o. Çok böyle havada duran bir şey değişir ve kapitalizmi de olsa batı dünyasının tamamını bir güçten korkmakla suçlayabilir. Bir corpus mysticum, yani raison d'etre Şimdi bütün bunlarda 800 yıllık en azından, daha da geriye gidebiliyoruz. Bu bir devamlı, bu o, o, ilişkiden dolayıdır ki e, pekala teolojiler sekülarize de ilgilebiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Bir, sekülarizm konusu çok önemlidir. Layıklık, e, benim terminolojimde biraz daha radikal, biraz daha dini e, kamu alanının tamamına atmaya yönelik bir e, versiyonu olur. E, ama diğeri şarttır. Bu olmazsa ne başkanlık olur ne başka bir şey olur. İkincisi, bu kurallar hukukla beraber gelir. Yani o nakarta küçük bir metindir, onu kısadır, okumak kolaydır, her yerde bulunuyor. Ee, açıkça anlatılıyor ve devamı da var. Bir e, vergi meselesi üzerinden devrim çıkabilir kim olmuşsa. 1694'te İngiltere Merkez Bankası kurulduğunda oradaki kralın e, en ufak bir e, mücevher alma acamasını bile de denetleyecek şekilde kurulmuştu. Yani bu işler öyle e, kolay olmadı, zamanla oldu mücadeleden kasıt buysa elbette zamanında belirleri mücadele etmemişse e, bir takım gelenekler oturmaz. Oturmadığı zaman da e, sonra beklersiniz otursun diye. Şu anda o mücadele için çok uygun bir zamanla emin değilim. Özellikle bu sınıf meselesinde yani 1978 yılında Fransa'da demirçelik tesislerinin sekülmeye başlaması ve bir türde endüstriyize olmaya başlamasıyla Fransız Komünist Partisi'nin e, klasik halinin çözülmeye başlaması neredeyse eş zamanlıdır. Yani biz e, bu e, bir hani erkek diye düşünürsek bir e, proletarius mistikum falan gibi bir şey e, peşinde koşmuyordum e, ya da e, Galo Luca 1923'te e, Karl Horsch 1922'de o zaman komitananın birisi oldu attığı bir takım şeyleri yeniden canlandırmıyordum yok böyle bir şey ama ne var prekarye var yani şu var bu var yeni e, kentli Yoksullar var. Onlar içi sınıfı da değil. Siz eski içi sınıfıyla aynı zannetmeyin. Onlar çok farklı idi. Dolayısıyla mücadele dediğimiz de o şekilde değil. Yani sendikaların artık tutmamasının dine de durur. Hak verilme dağınır. Şimdi eğer siz bu hakkı almakla kalmayıp kodiliye etmiş, hukukla iç içe gelmiş bir siyasal kültürün içerisinde <gülüyor> halkınızın önemli bir kısmına yedirmişseniz e, o zaman almak için bu kadar bırakmanıza gerek olmayacak. Bu daha önce olmalı. Yani hakları geri almak da çok kolay olmaz. E, dolayısıyla bizim açımızdan e, bence durum şudur. Sekreterizm e, geriledikçe ne demokrasi ne cumhuriyet olur. Benim anladığım kadarıyla başkanlıkta e, tamamen aşağıdan yukarı gelen e, enteresan bir şekilde bu e, toplum sözleşmesi teorilerine belki en fazla uydurulabilecek olan bir mekanda çıkmıştır. E, Diğerleri, has başkanlık gibi olan Amerika ile de pek zor yerler. E, orada da e, artık e, anayasadan çok common law mirası mıdır e, bu işi bir yere kadar götüren, onu da düşünmek lazım. Pek ilimsel değilim. E, ...net olarak konuşursam, çünkü e, eğitim meselesinden dolayı insan değilim, hem yani, üniversite kavramı yok, kimsenin ihtiyacı yok, hem e, ortaokul, lise gidiyor, hem okuldan başlıyor... E, e, ...10 sene sonra biz kimle konuşacağız diyorum ve bitiriyorum. Çok teşekkürler. Üstelik Bey buyurun. Söyleyebildiğim şimdi... Bir arkada AKP'nin hani desteği yok mu, bu islamcı yok, medya beni kama ama ama hayatım boyunca yani hiç tam tersini iddia etti. Hekimoğlu zaten bu demedi. Oruç ayı nasıl e, değiştirildi AKP'de? Ya bugün de en yarın Hekimoğlu Yıldızcı ilk döneminde de o konuda çok başarılı. Bugün bile onun üzerinde yükseliyor zaten Erdoğan her ne e, yapıyorsa. Şimdi o çok uzun bir şey var, düşünüyor ki büyük bir rıza mekanizması var ortada söz konusu olan. Yani onun bir sosyolojik tarifili ve hani kendi yeni tarihsel bir olarak e, bir tarif vermeye çalıştım. Yani kendi organik bücbesi, şey, orta sınıfın yeni muhafazakar kesimleri ama en yeni işçi sınıfı. Yani katılıyorum bu eski işçi sınıfı değil, bu üzere Türkiye'de hala çok az çalışma var sosyolojik olarak, yeni bir işçi sınıfı oluştu. Bunun ne yapar, ne yer, ne içer, nasıl düşünür, nasıl davranır? E, 90'ların ortasına itibaren bir oluşum süreci var. E, buna dair e, çok az bir e, yüz var. AKP bunu siyaseten nabzunu tutabilmiş ve buraya politikal öğretebilmişti. Borçlanma bir mekanizmadır. Sadece Türkiye'de görülen bir mekanizma değildir. O Bu rızayı değiştirebilmektir. Çünkü borçlanarak işte siz gece ev aldığınızda bir kazanım sağlıyorsunuzdur. Dolayısıyla AKP'nin zaten en büyük başarısı bu rızayı üretebilmektir. Bir takım kazanımlar e, sağlayabilmiştir. Sağlık politikaları AKP ne çok beğendiği politikalar. Yani biz öyle kötü böyle kötü diyebiliriz ama seçmen mezdinde ev kadınları, yani o sosyal yanımlar, bugün referandumda da, yani sözün araştırması, onun üstüne en çöpüne destek ev kadınlarından geliyor artık. Tabii ki burada bir çok ciddi rıza var. bunun bütün mekanizmalarının e, iyi görünmesi buradaki e, çelişkilerin iyi yakalanması lazım. Eğer bir karşı egemonik siyaset yapılacaksa. E, çünkü mesele hani birazdan da söyleyeyim o diğer yüzde etkiyi sürece zaten bugün Erdoğan'ın üzerinde oturdu, yani ben çok şans, e, yok gibi Hermae ee, fraksiyonları önemli özellikle şiddet işte mi tazminatı falan. Şimdi ben meseleyi şöyle görüyorum. Bizetin <gülüyor> durumda konusuna hani, belki bağlanacak. Türkiye'de yani, bu cüzeti içinde bir çatışma var. Şimdi, herhalde ikinci önemli seyretanın böyle şey demişti tüzüğet içinde. taraf olmayan, bir taraf olun da ötesinde ekonomik kazanç konusunda bizde anlaştılar ama politik meselelerde anlaşmadı. Dolayısı şudur, da Türkiye sermayesinin işte hani ciro resmiyle tüm verilerine baktığınızda, suyatta temsil eden tek elçi büyük bujuvesin ciddi bir ekonomik gücü sahiptir. Or <gülüyor> artık organik bujuvesi değil. Hepimiz ne anlıyoruz Kapadjeni kastettiğim bu bujuvesin ekonomik gücü dolayısıyla bir hamle yapmıyor. Aslında politik güçle, ekonomik olarak güç olmamasına rağmen yeni bir bloğun içinde devreye unsur haline gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla da bütün hamlelerini bu politik güç üzerinden, kendi varoluşunu politik güç üzerinden esas olarak oluyor. Şimdi Balayı döneminde 2002'den 2008'e uzanan Balayı döneminde sermaye sınıf içindeki çıkar çatışmaların birbirine eklemlenebiliyordu. Yani bunu yapabilmenin koşulları vardı akip 2008 sonrası bunu yapabilmenin koşulları ciddi bir biçimde daralmıştır. Şimdi bu daralma, bu kapışmanın yükselmesi Hani katılıyor mu şeridine ne dolayısıyla belli bir özelleşmeyi beraberinde getiriyor. Ha, yani Türkiye kapitalizmin yapısal özellikleri vesaire dolayısıyla baktığınızda Erdoğan muhtemelen özelliklerinde şunu ne olacaktı, zaten bunu yapıyor uzun zamandır Türkiye Büyük Bucur Hücresi'ne yani politik olarak sessiz ol, ekonomik kazançlarına yetin diyecektir. Bu böyle mi olacak, olmayacak mı göreceğiz. Bence olmaya başladı bile zaten çok uzun zamandır Türkiye Büyük Bucur Hücresi bu şekilde davranıyor. Dolayısıyla bu tip bir özelleşme var bu. Sınıf içi mücadelelerle alakalı. Şimdi dünya sistemi falan meselesi yani haklısınız biraz şeyde kalıyor. Hani oradaki mesele de yani biraz bu Orta Doğu meselesine vurgulamam bölcindeki çatlaklar da buradan kaynaklanıyor. Bence olan şey şu. Dünya yani kapital sistemine baktığımızda aslında bir e, küresel hegemonya krizi var. Yani bir sürü insan yazıyor, çiziyor ve dolayısıyla boşluklar var. Şimdi bu boşluklara Alt emperyalist güç olmak adına kendi işte sınıf dinamikleriyle kendi kapitalizmin dinamikleriyle oynayan sadece Türkiye olmadı. Yani Brezilya bunu çok güzel örnektir bölgesel sonuç olarak Güney Afrika bunu çok güzel bir örneğidir aslında. Şimdi Türkiye de kendi sınıf dinamikleriyle kendi kapitalizmin dinamikleriyle aslında bu hani Führer'si alan acıdan Bosna oynadı. Ama rady yalnız stratejilerle oynadı. Yani Nusret, Süleyman kardeşler, Suriye vesaire Erdoğan'ın yani değişikliği çoğulmak aynı zamanda esnek olmaya gelirdi. Türkiye-Amerika, Mısır'da hattı değiştirdi an devam edemedi aynı yani hatta Dolayısıyla hattı günün sonunda gitti, bence duvara e, vurdu. E, bugün olan e, olacak olan şeyde, yani bence 2005-2006'ın Avrupa Birliği meselesi, Türkiye açısından şey bitmiştir. Yani ikinci ilişkiler sürer sürmez bilmiyorum bu bugünkü çıkışların Erdoğan'ın atarlanmasının Avrupa'ya falan bir reyektesi vardır. Çünkü Avrupa Birliği'nin zaten kendisi bir kriz içindedir. Ve Türkiye siyasetinde bir değer taşıma amacı stratejik bir önemi yoktur. Yani kendi pozisyonunda stratejik olarak doğru davranıyor. Çünkü Cem falan filan İslamcıya tavsiye edilen devresi ne Şimdi arkasında ne var defnedim sonrası? Şunu yapması gerekiyor. Erdoğan'ın eğer bir yeniden bir takım tıtlar kuracaksa zaten Suriye'de bence Rusya ve Amerika'dan şey yedi, e, yedi ile ilgiliye kadar e, ne diyelim e, hala yedi geriledi yani icazlarında Erbil'e gidildi, Şirne gidildi. Trump Amerika yeni bir şey kurmaya çalışacaktır. Bu kafidir. Bundan da artık sevgiler. İçeride de ben otokratik, hani yediriz faşizm ne oluyor, ne bitecek falan ama bu olur. Yani Antalya sistem böyle işlemiştir, diye işler ee, zaten. E, Belki tane soru vardırız. Bu yerde yani AKP'li gülenin ayrıştığı şey nedir? Yani devlet, politik gücü, kontrol etme kablası da düştü yok ki. Bu sırası yönelik çok kritiktir. Yani Mavi Marmara'dan vesaire başlayarak çok daha hani, Ruha Amerikan çizgiyi izlemiştir. Orada büyük gerginlikler e, oluşmuştur. Ve ekonomik mücadele kablalar. Verisini ben de bilmiyorum. Böyle kapalı kapalı ardında dönen e, şeyleri bilmiyorum. E, darbe gerçek miydi? Yoksa işte kontrolü liderli ya? Yani Bunun da yani var bir takım veriler ama çok uzun yıllar sonra bazı şeyler yapacağını çıkacak. Işte, evet. Yani hiç diyor ki daha doğradan bekleniyordu. Yani bir çoğun siyasal analizlerimizde bunu biliyorduk. Bu tip mi? Hayır. Ama bekliyorduk. Yani sonuçta bunun koşullarının oluştuğunu vesaire e, görüyorduk. E, bence itinarlı bunu dolayı size görüyorduk. Sözlük benim sayfamadığım kişinin parayeti bilgilere sahip. Ama hayırlı bunu zamanlamasının biçimini, gücünü vesairesinin tartamadığına ve ben o günlük yer... Yani ilk şeyin dervanın yüzünden okunuyordu. Ama bir noktadan sonra tabii ki... Kontrolü el aldığında rahatladı, yani ondan sonrası başka bir siyasi şey, şey, e, hamleydi diye e, düşünmüyorum. Ee, Son bir soru varsa... Evet, bu mücadele gelmesin... Yani Şimdi daha iyisi alametler çok verildi. Eğer yani karşımızda bir faşizm varsa başka türlü düşünmek gerekir. Şimdi ben detayla giremeyeceğim ama... Yani Şebnem'in saydığı kriterler üzerinden gittiğimizde alametler çok verildi. evet. Ama tam daire kapanmadı henüz diye düşünüyorum. Cümlede hissedilen mücadele imkanları var. Hala Türkiye'de yani siyaset de bunun imkanları var. Bunda sokak siyasetine de dahil edelim. Sokak siyaseti demek taş atmak gerek değildir. Yani bunun imkanlarına bakarsınız. Var mı yok mu? Bende referandum sonrasında vardı. CHP tarihsel bir hata yapıyor yani. isterseniz Almanya Sosyal Demokratlarının Atlas'la karşılaştırın. Neyle karşılaştırsınız? Karşılaştırsın ama bence bir hata ee, yapıyor. E, fakat yani işte bir meclis çalışır edilirsiniz. Eğer daire çok kapayıyorsa o zaman meclisler tutmaya başlarsınız. Böylece hmm. cephe sokak mutlak yapacak bir şeyiniz yoktur. Bunu biraz konjonktürel güç bir ilişkileri vesaire e, bize e, gösterecek. Ama bir tane kuş var ben ona katılıyorum. Yani AKP'nin şu anda da kabaca yüzdeyle <gülüyor> bu bloğu dağıtmadığınız sürece bu bloğu dağıtan siyasal strateji örgütlenme bir politikolojini çıkaramadığınız e, sürece e, bence hani, Türkiye'de çok o açıklanma bir bir çeşit demokratikleşmenin çok bir şeyi olmayacaktır. Siz de dışarıda konuşuruz. Durumayın ben de sizinle yani. <gülüyor> Kelim bileceğim. Başınızda. <olsun. gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel. Çok teşekkür ederim. Güller. Bana gelen bir soru de bu e, ek yapayım dediğim için. 1601 yılında Robert Sacks, Elizabeth'e isyan ettiği için idam edildi. Bugün isyan etti mi, etmedi mi, ne oldu, ne bitti tam olarak belli olmayıp, 80 yıl boyunca aşağı yukarı da Shakespeare'in 2. Richard piyesi, çok siyasi bir piyesi olarak görülüp, olayla bağlantılı olarak, aşağı yukarı bütün Mitter'e kralları bu piyesi yasaklama yoluna gitmiştir. Şimdi Mitter'e gibi muazzam arşiv tutan, 1989'dan sonraki Besme Sıra haftalık tutmuşuz bir iki özür dileriz diyen bir yer. 400 senede işin içinden çıkamazsınız ise siz ne oluyor ne bitiyorsunuz son sıralarda? Hiçbir zaman anlayamazsınız beklemeyin böyle kalıştık. Şemdin Aziz buyurun soru. İlk soru şiddet içi sivil çocuk meselesi. Ben bunu hani kendi perspektifimden baktığımda hani faşizmin ögelerinin e, ağa bastığı koşullarda sembolik bir siyaset biçimi olarak görüyorum. Hani en sonunda söylediğim gibi özellikle devamından sonra e, bu toplumsal muhalefetin kendi iç takibatı, kendi iç mobilizasyonu değil de tam da ötekicekleri, yani faşizmin kitle desteğini oluşturan kesimleri kazanması gerekiyor ve bunun da zaten yani adımları atıldı. Benim en çok umutlu olduğum yer o yani tarihsel olarak Türkiye'de son %35'tir ama %15 dağdan geldi. Ve Reza bunun öncesinde gerçekten belki de ilk defa sol siyasetler, toplumsal maalesef AKP'nin mahallelerine gitti, işte Üsküdar'da çalıştı vesaire. Ee, bunun devam etmesinin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi bir diğer soru, İzzet Hoca'nın sorusu, Emperyal Güçler meselesi. Ben tam doğru açıklayamadım kendim. Yani bütün Emperyal Güçler'den özellikle işte demek istemedim. Var olan ikidar bloğunu oluşturan Emperyal Güçler'den. Özellikle Avrupa Birliği'nden e, özellikleşti. Işte. Referendum sonrasında ise, yani zaten daha, e, olan, var olan bir süreç ama Avrupa Birliği herkese kapısını açmaya çalışacağını e, düşünüyorum Erdoğan'ın. E, i̇şte bir yazı okumuştum, idam e, cezasını ka, e, getirmek istemesinin sebebi bile Avrupa Esman hakları Mahkemesi'nin denetiminden kaçmak, yani Avrupa'dan kaçmak istiyor. Amerika'ya da yakınlaşacaktır. Trump'a da yakınlaşacaktır. Ee, öte yandan Çin'e, Rusya'ya işte e, e, Suudi Arabistan, Katar ekserine de yakınlaşacaktır. Amerika bunu kullanır mı? Evet, e, tabii ki kullanır. E, yani referandıktan sonra özellikle Trump zaten hemen e, Erdoğan'ı tebrik ederek bu yolda ilerlediğini görüyoruz. Evet. Bir diğer soru arkadaşımızın e, 17 Ağır, e, operasyonundan sonra deletiğimiz diye bir soru vardı e, e, biraz daha önce başlıyor e, yani olanüstü devlet pime biraz daha önce başlıyor Tabii ki o da cemaatyon e, bulunmasından sonra işte e, bahsettiğim bir yasası işte iş güvenlik paketi Yargı üzerinde yürütmenin kontrolü artıyor cemaatçilere karşı ama dönüm noktasının 17 Aralık operasyonu olmadığını düşünüyorum. Ee, yani çeşit çeşit aşama aşama kurmalar şeklinde ilerliyor. Ee, bir diğer soru da şeydi, e, bu sermaye fraksiyonlarından özellikleşme meselesi yine doğru anlatamamış olabilir. Ben e, bu olağanüstü devlet biçimini bir iktidar büroğundan bir başkasıma geçiş olarak görüyorum. O anlamda da zaten kalıcı istisna hali kavramını o, o anlamda da e, kavramı e, yanlış buluyoruz. Önceki iktidar büroğundan neye dayalıydı? Şihaf, alfabülüye ekseni ne dayalıydı? Bu, bu biçimle beraber başka bir iktidar büroğundan işte dış politikta işte körfez sermayesi Suudi Arabistan kadar eksen ve e, kendi tabanına oluşturan sermaye kesimlerine dönük bir şeye geçtiğini söylüyorum. Ama bu demek değil ki, her zaman işte Plansız'ın teorisine baktığımızda devlet Sermaye sınıfının çatışkırılığı birliğini korur. Uvasıyla suçiyatı tabii ki de alışır, bırakmaz. Gıdem tazminatının e, kaldırılması ee, tabii ki bütün sermaye kesimlerinin işine yer veriyor. ama e, bu olurken iktidar günü olur iç e, yani üç dengelerinin değiştiğini görüyoruz. Zaten, e, yani e, şey anlamlı geliyor bana. Hani ben e, başka yazardan da yorumlarım var ama Cüsat'ın utamberç bir hayır dediğini topun ise evet dediğini düşünüyorum. ya bu da zaten bu geçişi gösteriyor bana göre. Çok teşekkürler Şerif Hanım. Ee, <gülüyor> dört konuşmacıya da hepimiz adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Hem bilgilendirici hem düşündürücü sorumlar yaptılar. Ersin Bey, tez için cenazesine yetişmek için erken ayrıldı. Mazereti odur. Bunu bilginize sunuyorum. Ee, kalan üç arkadaşımızın bundan sonraki çalışmalarını da ee, izleyelim. Ve gerçekten bu tür tartışmalara çok ihtiyacımız var. Değişik arkadaşların değindikleri bir konu var. Benim kişisel olarak çok önemseyeyim. Seçmen davranışı konusu, insan beyninin nasıl çalıştığı konusu, tüketicinin beyninin nasıl çalıştığı konusu, insanların sadece rasyonel davranmadıkları hatta korktukları, ürktükleri veya çok sevindikleri zaman rasyonel dışı davranışlarda bulunabildikleri son derece yaygın bir literatürün konusu olmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'de çok farklı kökenlerden gelen, çok farklı kültürlere sahip, çok farklı eğitim düzeylerinde bir mozaik var. Ve e, il düzeyinde yapılan çalışmalar ve Türkiye düzeyinde yapılan çalışmalar bir yere kadar yeterli oluyor. Onun üstüne geçen monografilere ihtiyacımız var. İlçeler düzeyinde inen değerlendirmelere ihtiyacımız var. İstanbul için de bunu örnekleyebilirim. Türkiye için de örnekleyebilirim. Bu çalışmalarla seçmenin sadece okumuşlar gibi seçenekler düşünerek seçenekler arasında karar veren bir birey veya birim olmadığını seçmenin kültürel donanımının, çevresinde yer alan insanların etkisinin vesaire belli yerlerde çok önemli olduğunu bilmekteyiz. Ve bu konu üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Tabii ki konuşmacılarımız okulun üzerinde durmak durumunda değillerdi. Çünkü konu başlığımız o değildi. Ama bazı sorularla ilgili yok. Ben değinmek istedim. Konuşmacılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İBBC yöneticisi arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler.